Oh yeah. Çikaste Kainat Bugün 21 Ekim Çarşamba Yıl 2015 Ay 10 Gün 294 Hızır 169 1437 Hicri Muharrem 8 1431 Rumi Ekim 8 Ahmet Taner Kışlan'ın suikastla öldürülmesi 1999 Günün tarihi 16 yıl önce bugün 21 Ekim 1999'da Gazeteci yazar Profesör Ahmet Taner Kışlalı bombalı menfur bir suikast sonucu vefat etmişti. 1939 yılında Tokat'ın Zile ilçesinde doğan Profesör Ahmet Taner Kışlalı 1990, 1997 yılında milletvekili oldu ve 42. hükümetin Kültür Bakanlığı görevini üstlendi. Vefat ettiği tarihe kadar Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde ders verdi, Cumhuriyet gazetesinde köşe yazıları yazdı. 155 yıl önce 21 Ekim 1860'da tercüman Ahval gazetesi çıkmaya başlamıştı. Bugünkü gazetelerin babası sayılan tercüman Ahval'in sahibi Yozgatlı Çapanoğlu Agah Efendi'dir. tercüman Ahval'den önce 1831'de çıkan Takvim-i resmi ve Ceride-i Havadis'te yarı resmiydi. Büyük, Büyük Saatli Marif, marif Takvimi takvim. Herkes Açık Burası 94.9 AçıkRadyo.com Ve Açık Gazete Programı başladı Ömer Madre, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan olsun ekiple birliktesiniz Emre Gümşer bize destek veriyor Günaydın. Günaydın Superstation adlı Şarkıyı çaldık Stevie Wonder'ın Superstation'ı Yani Anlamadığın şeylere inanırsan O zaman acı çekeriz Batıl inanç Bu işin ...kurtuluş yolu değildir. Ya da batıl... ...itikat diyor. Bakalım... ...neymiş durum... ...Eduardo Galeano aynalardan anlatıyor. Aynalar... Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sal Yayınca Fransız devriminin hemen öncesi Ayin alayı Abevil'in ana caddesinden geçti. Haçlar ve aziz heykellerinin üzerinde yükselen İsa önlerinden geçerken kaldırımlarda bulunan herkes şapkasını çıkarıp selamlıyordu. Daha doğrusu gözlerini etraftaki kadınlara dikmiş olan üç delikanlı hariç herkes zira onlar alayın geçtiğinin farkına bile varmamışlardı ve ihbar edildiler. Onlar sadece İsa'nın beyaz etinin önünde başlarını açmamakla kalmamış, ayrıca yüzlerinde ona karşı alaycı bir tebessüm belirmişti. Ve şahitler başka ciddi olaylardan da bahsetti. İsa'nın heykeli kanını akıtma amacıyla kesilmiş ve bir hendeğin içinde de kırık bir haç bulunmuştu. Mahkeme heyeti öfkesini üç delikanlı arasından Jean-François Labar'ın üzerinde yoğunlaştırdı. Daha henüz 20 yaşını doldurmuş olmasına rağmen bu küstah genç Volter'i okumuş olmakla övünüyor ve yargıçlara aptalca bir kibirle meydan okuyordu. Bir 1766 yılı sabahına denk gelen infaz günü pazar meydanında hiç kimse eksik kalmadı. İden platformunun üzerine çıkan Jean François'nın boynunda bir pankart asılıydı. Dinsiz, Tanrı'ya söven, kutsal düşmanı, lanetli, iğrenç. Ve cellat mahkumun dilini kopardı, kafasını kesti ve bütün vücudunu parçalayıp odun ateşine attı. Ve onun beden parçalarının yanı sıra ateşin içine Voltaire'in bazı kitapları dağıtıldı, yazarla okur, ...birlikte yansınlar diye. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Evet tarihte bugün 1854'te Florence Nightingale ve 30 hemşire ve hasta bakıcıdan oluşan bir personel Kırım Savaşı'na gönderilmişler efsanevi bir görev yapacaklardır orada 1940'ta Ernest Hemingway'in İlk Çanlar Kimin İçin Çalıyor romanının ilk baskısı yapılmış savaş karşıtı bir roman. 1967'de Vietnam Savaşı ile ilgili olarak bir haber var. Yüz binden fazla savaş karşıtı protestocu başkent Washington'da toplanmış ve Lincoln Memorial'da Lincoln anıtının önünde barışçı bir eylem yapmış. Sonra Pentagon'a yürüyorlar savaş bakanlığına ya da kendilerinin deyimiyle savunma Bakanlığının Amerika'nın ve şeyle o ikonik fotoğrafların da çekildiği askerlerle çatışmalar oluyor ve Amerika Birleşik Devletleri şerifleriyle kolluk kuvvetleriyle bu orayı koruyan beyaz evi koruyanlar Pentagon'u ondan sonra da Japonya'da ve Batı Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde de Vietnam savaşı gösterileri başlıyor fakat bu bunların sonuç verebilmesi için daha altı sene filan geçmesi gerekecekti ve milyonlarca insanın öldürülmesi de buna dahil. Hatta Sao, Kamboçya ve Laos'a da sıçratacaktı Kesincer'in emriyle, Nixon'in emriyle daha doğrusu Kesincer'in planladığı bir şey. İşte böyle. Voltaire'in felsefe sözlüğünün 1769 baskısında işkence maddesini şu şekilde örneklendiriyormuş. Genç şövalye Delabar şarkı söylemiş ve ruhbanların önden geçerken şapka çıkartmamış. Buna karşılık Roma senatörlerine benzeyen hakimler orantısız şekilde şövalyenin dilinin kopartılması, elinin kesilmesi, hafif ateşte canlı yakılması cezası vermiş. Dahası kaç şarkı okuduğunu... Şapka çıkarmadan kaç yürüyüş alayı önünden geçtiğini öğrenmek için işkence yapmışlar bu genç adama. Evet. İstelikleri bilgi de buymuş. Ee, Walter çok uğraşıyor onunla ilgili olarak. Ama... E, adamı öldürdükten sonra Walter'ın kitabını göğsüne çiviyle çakmışlar. Yani uğraşmamak elde olabilir Fakat mi? enteresan bir şey... E de keşfetmiş olayın arkasında bazı şeyler de bulunduğunu bu genç adamın yakınmasının bazı başka rekabet durumları başka soyluların durumu da varmış böyle işte ya dedikodular kutsal de azize hakkında böyle açık seçik şarkılar söylediği alay geçerken Ardından şapka çıkarmadı. Hiçbir delil yok, yok. evet. Ee, birkaç kişinin böyle söylentisiyle beraber yaptığı şahitlikle beraber gizli tanık bile olabilir bu kişiler. Ha, ama Voltaire'in felsefe sözlüğünden de parça okumuş. Çantasında bulmuşlar. Evet okumuşlardı üstelik. Evet. Ardından yakalayıp cezaevine atıp ondan sonra türlü işkencelerden geçirilmiş ve kısık ateşte yakılmış. 19 yaşındaki bu genç. Evet, neden öldürüldüğünü de Voltaire öğrenmiş. Aslında yaş, yaşlı ve hasta ama e, başka soyluların ve ailelerin nüfuz mücadeleleri söz konusuymuş. Bu konuda e, akademisyen Ömer Faruk Noyan'ın Cerbayer Üniversitesi'nden yazdığı bir maddeden okursak. Voltaire e, elebaşını ve yalancı şahitleri tek tek ortaya çıkartmış mesela genç şövalye haçın tahrip edildiği saatlerde evindeymiş hmm. hmm. Kım... bu haçı kesip içinden kana kıtmaya çalıştıkları da dönemde mi bu sirven davası aslında bir de sirven davası diye bir dava var bu ile alakalı mı ee, evet yani o da benzeri bir işte haçı kırma yakma hmm. vaziyetleri filan var Hakimler sonunda görevden alınmış, kovuşturma da iptal edilmiş. Diğer zanlılar da haber bırakılmış. Yani 15. Nui'nin de durumu çok kötüleşmiş doğrusu. Tarihin tozlu sayfalarından günümüzün parlak anlarına geri dönecek olursak şöyle bir demeçle karşılaşıyoruz. Bugün hepimizi etkileyen bu küresel sorunun esas sebebi insanın kendisine, çevresine ve kadim değerlere yabancılaşmasıdır. Kutsalı ve metafiziği hayatından çıkaran insan, kendisiyle beraber çevresine de yabancılaşmıştır. Kendi dışında her şeyi ötekileştiren, öteki olarak tanımladıkları hiçbir şeye de değer vermeyen bu bakış açısı, maalesef son üç asrımıza damgasını vurmuştur. Toplumdan kopuk, ülkenin tarihini, milletin değerleriyle öltüşmeyen bir çevrecilik yaklaşımından da, yaklaşımının da başarılı olması ve bu tehlikeli gidişin önüne geçebilmesi mümkün değildir, demiş? Kim demiş? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler çölleşme ile mücadelenin 12. Taraflar Konferansı'nda çeşitli açıklamalarda bulunmuş. Evet yalnız elbette önemli bazı. Tabii tabii. Günümüzde çatışma savaşlarından sonra insanların yerlerine terk etmeye zorlayan sebeplerin başında çölleşme sorunu geliyor. Demiş işte bunu gıda güvenliğine oradan da küresel iklim değişikliğine bağlayabilirsiniz. Yabancılaşma. Hepsi doğru söylediklerini. He? Yalnız kendisinin yani, aynısı iştir kişinin lafe bakılmaz diyen Ziya Paşa'yı da kendisine hatırlatmalıyım. Yani bu söylediklerinin zerresini kendi iktidarı boyunda özellikle oyunca değil ama özellikle son 5-6 yılında böyle bir şey görmek, rastlamak imkanı yoktu. Ama kutsal ve metafizi hayatından çıkaran insan kendisiyle beraber çevresine de yabancılaşmıştır. Cümlesini tekrardan alıp üzerine oturtamaz mıyız Sayın Cumhurbaşkanımızın? Kendisi Okula. Kutsal Mümtazlığı bildiğimiz kadarıyla hiçbir zaman hayatından çıkarmamış. Evet. O zaman. Daha örneği gibi değil yani. Değil. Yani yargıcılar gibi mi orasını bilmiyorum tabi ama e, kendi dışında her şeyi ötekileştiren kısmına belki tartışmak söz konusu olabilir. Alo Fatih. Alo Fatih. Hadi bakalım. Yürüyelim devam edelim yolumuza. <gülüyor> bu, laf, bu kadar laf salatası yeter diyelim. Ve e, savcılıktan da haber var. Ankara saldırısını gerçekleştiren iki bomb canlı bombadan birinin Yunus Emre Alagöz olduğunu açıklamış. Çok sırayı bir sürü açıklama var. E, her şey önceden biliniyordu. Medyada biliniyordu. Daha doğrusu e, biraz araştıran gazeteciler gördüler bu korkunç olayı. ve Fakat hiçbir şey... Yapılamadı doğrusunu isterseniz ve şimdiden sonra da yapılama, yapılabileceğini de pek söylemek mümkün değil insan. Nereye yabancılaşmış dedin. Ee, yani ya, oh. bu açıklama yapıldı ama burada önemli olan noktalardan bir tanesi bu kişilerin önceden yakalanamaması değil... Bu olay gerçekleştirdikten sonra şüphelilerin, bu olayla alakalı olan şüphelilerin televizyon izleyip bu haberleri bu haberlerde gördükten sonra ülke dışına kaçmaları. Bilim bakalım nereye? Tabii ki Suriye'ye. Bununla alakalı bir açıklama yapıldı. Haberler sebebiyle değil. Nereye kaçmışlar? Almanya'ya mı? Hayır. Nereye? Akşam gazetesi? Güney'de bir ülke. Ha, doğru doğru. Sınırımızda bir ülkeye adı verilmiyor. Sen onu çıkarıyorsun. Ha. Suriye olduğunu. Yani benim şeyim işte metafizik bilgilerden yararlanıyorum ben. Şüphelinin yerleri tespit edilip yapılacak operasyonlar gözaltına alınma işlemlerinin gerçekleştirilmesine çaba gösterildiği sırada bazı basın organları sorumsuzca davranarak bir kısım şüphelilerin ad ve soyadlarının baş harflerini yazmak suretiyle haber yapmaların neticesinde bombalama eylemiyle kuvvetli irtibatları olduğu düşünülen 9 kişinin kaçmasına sebep olmuşlardır. Evet. Adamlar o kadar eminler ki bu Milli istihbarat Teşkilatı bizimle bu kadar e, alakalı olan kişilerin Patlamasını, kendini patlatıp insanları öldürmesinin ardından bize ulaşamaz diye. Ancak böyle televizyonda aha bulmuşlar bizi deyip kaçıyorlar demek ki. Ee, kaçan kişiler hakkında suç ceza hakimliğinden, hakimliğinde yoklukta tutuklama kararı alınmıştır. Yoklukta tutuklama kararı. Evet, dün bunu da birazcık üzerinde değinme fırsatımız olmuştu. Şimdi tabii gazetelerde daha ayrıntılı olarak çıkıyor bu. Fakat e, El Cezire'den de e, sormuşlar. Gazeteciler, gazeteciler bir kere sormuştu Adalet Bakanı Kenan İpek'e. Yapılan bir haber nedeniyle aranan çok önemli bir fail firar etti. Toplam dokuz kişi aranıyor. Basınımız bu sorumlulukla hareket etmeli ifadesinde kullanmış. Yani Adalet Bakanı da savcıya katılmış. Anlıyor musun? Böyle bir ortada aklın, hayalin alamayacağı bir fantezi yani ediyor. Yani hmm. bütün bu Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın tarihinin en korkunç katliamını gerçekleştiren insanlar sadece a bakıp haberlere, gazeteleri okuyorlar. Eyvah bizden bahsediyorlar deyip kaçıyorlar ve buna hem savcı söylüyor bunu hem bakan söylüyor. Bir refleks olarak gülümseyebilirsiniz kendisinin yaptığı gibi. Sormuş soruna istifa edecek misiniz sorusu geldiği zaman neden güldünüz diye. O da demiş ki eee, ona karşı gelen yani yanındaki İçişleri Bakanı'na karşı gelen istifa etmeyi düşünüyor musunuz sorusu üzerine benim gösterdiğim refleks hala tartışma konusu. Hele hele ülkemizin ana muhalefet partisinin genel başkanı sürekli bunu gündeme getiriyor diye devam etmiş seçim çalışmalarına. Kendisi yani alacak ama galiba? Ya ben. Refleksen gülmüş yani o kadar şey yaptınız ama eleştirdiniz. Kendimi bir Öjen Ionesco, Samuel Beckett karışımı bir e, Jean-Jeanne karışımı bir oyunun içinde hissediyorum. Yani bütün bun, bunlar ciddi açıklamalar olamaz yani. E, güvenlik zaafı varsa bu kamuoyuyla paylaşılacak demiş. Ya, tamam. <gülüyor> i̇yi o zaman. E, yasak da kaldırdı malum. E, fakat e, Emniyet İstihbarat Dairesi'nin eski başkanı Sabri Uzun'a e, sormuş El Medya üzerinden bir savunma yapmak bana göre pek hukuki ve ahlaki değil demiş kendisi de cevaben. Medyaya siz suçlusunuz, haber yaptınız, kaçtılar demek e, kendi kendine çelişki. Çünkü bu haberi medyaya veren devletin güvenlik görevlileri demiş. Evet. Bu savunma pek akıllı adam işi değil demiş. Sabri <gülüyor> bu mantık pek savunulacak mantık değil demiş. Şöyle düşünsenize 9 kişi kaçmış ya. 9 kişi bir evde ki arama yapılan evlerde toplam 2500 kilo amonyum nitrat, 10 adet intihar yeleği, 150 metre korteks patlayıcı, 10 kilo TNT, 15 demir bilye, 5 kilo cibata somonu, somunu, 200 adet mermi, 10 paket kimyasal patlayıcı, çuvallar içinde kükürt, amonyum nitrat, fünye takılmamış TNT düzeneği, TNT kalıpları, el bombaları, uzun ve kısa namlulu silahlar, 3683 çapta mermi ve fünye ile geçirilmiş, tamam mı? Böyle bir evdesiniz, oturuyorsunuz 9 kişi. Televizyon açık ve isimleriniz geçmiyor. Sadece CE diyor. En yakın arkadaşlarınız da kendisini Ankara'da patlatmış. CE geçiyorum, AE geçiyorum. BD falan geçiyor. YYA geçiyor falan. Bakıyorsunuz ah, acaba biz miyiz diye. Bu, sadece bu sebepten ötürü korkuya kapılıp ülkeyi terk ediyorsunuz. Güney'e doğru gitmeye başlıyorsunuz. Evinizde bu kadar şey var. Mühimmat var. Bu zamana kadar herhangi bir korku duymadan bu kadar şeyi depolayabilmişsiniz evinize. En yakın arkadaşlarınız kendini patlatmış. Ardından televizyonda ya da gazetede gördüğünüz Y.E.A. A.B.C. gibi isimleri görüp korkudan ülkeyi terk ediyorsunuz. Yüzlerce, yüzlerce kilometre Muhteşem. kat edip gelmişsiniz Ankara'ya kadar. Evet. Araç da değiştirmişsiniz. Taksilere binip kafelerde oturmuşsunuz. Cebinizde şey, bellerinizde bombalarla. O zamana kadar medya korkusu hiç yok içlerinde. Yok. Sonra birdenbire ne yaptık biz diye düşünmeye başladı evet. isimlerinin ilk harflerini gördükten sonra. İlginç. Bu savunma pek akıllı adam işi değil demiş. Fakat sen ee, Bakırköy Akıl Hastanesi'ne hiç gittin mi? Evet. Ziyaret evet, evet ziyaret Orada August Roden'in Düşün Adam heykelini de gördüm. Gördüm efendim. Altında ne yazıyor? Düşün taşın. Hayır, ne, ne hayır. En kıymetli hazinemiz Dinemiz. aklımızdır. Ha, aklımız, pardon. Diyor. Hiç öyle aklıma geldi. En kıymetli hazinemiz aklımız, evet. Ama değil, galiba kaldı, haz, ha? <gülüyor> hazine <gülüyor> avcılığından <gülüyor> dolayı aklımızı koruyamayabiliriz. Bu savunma pek akıllı adam işi değil, bu mantık pek savunulacak mantık değil demiş. Emniyet İstihbarat Dairesi eski başkanı Sabri Uzun medya bunu yayınlarken suçluk atsın diye mi yayınladı yani demiş. Ve mesela 2003'teki HSBC ve sinagog saldırılarındaki büyük saldırı patlamaları vardı ya Türkiye'de. Evet. O sırada 15-20 Kasım 2003'te patlamalar olduğunda bizim medyaya yapmadık ama bizim dairemizin görevi değildi ama yabancı medyaya günlük bülten hazırladık diyor. Hem onlar sağdan soldan duyma haberler yapmasın hem de dost düşman bütün devletlere bizim istediğimiz haberi verelim. Ve o ülkeler arasında eşitliği sağlayalım demiş el Cezireye böyle. Ya bir de konuşuyor. öyle bir durum var şimdi. Yani Türkiye'deki medya yayın yasayla beraber durduruyorsunuz ama bunun BBC'si işte var, evet. CNN Türk'ü var, The Guardian'ı var, bileyim, Braşot'u diye var, El-Ceziri'si var. Onlarda da isimler verildiği zaman ne yapacaksınız? China dış oyunların, oyunu, dış kuvvetlerin oyunu olacak değil mi? Mihrakları. Ne yazmış bu gün akşamı? Evet. Star mıydı? Star mıydı? Ha, dünkü bir mantık hatası vardı. Ondan da bahsetmemiz gerekebilir önümüzdeki şeylerde. Ee, bu şey vardı ya, Abdülhamit'i ikinci bir haline, e, müttefik yapma durumu. Ben Türk medyasının mankurtlaşma projesi başlıyor mu acaba diye sormuştum. Evet. Ee, o konuyla alakalı bir tarihsel açmaz söz konusuymuş. Birbiriyle aynı olmayan dönemlerde yaşamış olan, daha doğrusu iktidarda olmuş olan kişileri Birinci Dünya Savaşı gibi bir yerde buluşturmuşlar. Bir dakika, bir dakika. Yok, çok mu söyledim. Yok, çok haklısın ama bir şey, çok önemli bir şeyi gözden kaçırdı. Nedir o? İkinci Wilhelm'in? Metafizikle bağ koparırsan böyle olur işte. Ya, pardon. Başka bir ilişki kurmuş olamazlar mı? Başka bir ilişki değil mi? Yani, ruhani bir ilişki. Ruhani bir ilişki kurmuş olamazlar mı? O, Bu, i̇kinci Wilhelm'le kim? İkinci Wilhelm'le Abdülhamit. Hmm. Ey ruh, geldinse üç defa vur diye mesela masaya. Bilmiyorum. Star gazetesinde öyle bir ekip var mı? Ben şey diyorum işte mankurtlaştırma projesi. Kendi haberine yabancılaştırılan gazeteciler ve editörleri. Hemen onun altında da manşette işte yani Sur manşette Almanya'nın nasıl müttefik olduğunu bahsediliyor. Tarihsel müttefiklikten bahsediliyor. İkinci Wilhelm'le Abdülhamit'in fotoğrafları yan yana konulmuş. Hemen onun yanında da işte, e, Merkel'le Erdoğan'ın fotoğrafları yanına konulmuş işte. Sonra aşağıya baktığınız zaman Diyarbakır'da Suruç patlamasında, Ankara patlamasında Alman Misyonerlerin işi mi olacak şeklinde ipuçları taşıyan haber görebiliyordunuz aynı gazetenin aynı gün yayınlanan aynı sayfasında. Neyse ben mankurtlaşma projesi yaptı diye altlandırmıştım ama olmayabilir de haberde 1914'te başlayıp 1918'de. Deve derisi geçirmeden ama. Deve derisi ıstak Amerikan doları derisi. Amerikan doları geçiliyorsunuz burada böyle. Ondan sonra duyunca e, Saçlar içeriye dön. Yaptığınız haber anlamıyorsunuz için. böyle. Sümanşetten ne yazmıştım? E, manşetten ne yazmıştım diye farkında olmuyorsunuz. Neyse haberde 1914'te başlayıp 1918'de biten Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı İmparatorluğu'nun müttefiki olan Almanya'yı o dönemde yöneten II. Wilhelm ile II. Abdülhamit'in Erdoğan ile Merkel'in bir araya geldiği Mabeyn Köşkü de buluştu iddia edilmiş. Ancak ikinci bir hem İstanbul'a hem ittifakın kurulmasından yıllar sonra 1. Dünya Savaşı'nı sürdü 1917'de gelmiş. Hem de ikinci Abdülhamit Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından beş yıl önce 1909'da tahtta indirilmiş. İkinci evet. bir hem İstanbul'a geldiği dönemde tahta Mehmet Reşat yani 5. Mehmet oturuyormuş. Yani ama tabi beklemekte mümkün değil. Yani bu kadar de detaylı bilgiyi Star Gazetesi'nde. Onlar da ne yapsınlar? Bir, Hangi birine koşsunlar? Bir bağ kurma. Şimdi e, birazdan ilk yarım saati bitireceğiz. Ama sen haber takibini yapın. E, ondan bu, bu, bu, bu, sonra ben var. Kanada seçimleri arkadan da Türkiye'deki durumlara tekrar geçeceğiz. Yeni Şafak Gazetesi'nin çağrısı devam ediyor. E, teröre karşı içeriden ve dışarıdan gelen tehditlere karşı herkes Türkiye'nin yanında durmaya ona güç ve moral vermeye davet etmişti. Kampanya ismimiz de başka Türkiye yok. Bu ülke biz diz, diz çökmez pardon. Ee, kimler var bugün? Benim beklediğim isimler gelmiş açıkçası bugün. Bunlardan ilki Mehmet Barlas. İkincisi Hakan Albayrak. Ardından e, Metin Şentürk, Oğuz Satıcı ve Mehmet Görmez. Ar e, Nail Topak, Osman Nuri Toptaş, Burcu Çetinkaya çok değişmiş. Ee, İbrahim Çağlar, ee, Perihan Savaş, Perihan Savaş da buradaymış. O kimleri görüyorum? Hakan Çelik de buradalar. Fadime Özkan, Aram, Ateşyat İsmail Küçükkaya ve Kemal Sayar demiş miydim? Kemal Sayar. Evet. Seçin. kiminkini kimi o kim? Hadi bir tane seçin. O Yok. Kalsın. Tamam o zaman. Okuyun. Kalsın. Bu merak ülke. edenler Yeni şafak gazetesinde bulabilirler. Evet, onu ve her gün can büyük bir fedakarlık yani hakikaten fedakarlık isteyen bir şekilde tarıyor. Bu yeni isimleri Türkiye'nin başka Türkiye yok ha. Bu ülke diz çökmez diyen yeni isimleri de bu kampanya etrafında sizi de kenetlenmeye çağırıyor. Bundan sonra devam ettiği sürece evet biz de devam edeceğiz değil mi can? Evet evet. Açık kaste. This is based on a piece by Jack Kerouac called The Last Hotel. You might think differently after you hear it. I like to dedicate it to Steve Allen, that great beat composer. The last hotel. I can see the black wall. I can see the silhouette. window he's talking at a rhythm he's talking at a rhythm I don't care I'm not interested what he's saying Interested in the last hotel. I'm only interested in the fact that it's the last hotel. Deep, discordant, dark, sweet last hotel. Ghosts in my bed The ghosts I bled The last hotel Last Hotel, Son otel. Jack Kerouac'ın yazdığı bir şarkıyı Patti Smith, Thurston Moore ve Lenny Kay ile birlikte söylüyordu ve bunu, bu şarkıyı Jack Kerouac'ın Ölümü 1969'da bugün hayata veda etmesi münasebetiyle çalıyoruz, ona da bir günaydın diyoruz Amerikalı yazar, şair ressam zarifen kimlikli biri ve beat generation diye beat kuşağı diye adlandırılan William Bur Burroughs ve Allen Ginsberg ile beraber en önemli 3 simasından biri bu kuşağın öncülerinden. Kendi de şarkı da söylüyor aynı zamanda müzisyen ama biz burada Pat Smith'ten bir e, yorum dinledik ve günaydınımızı öyle yaptık. Devam ediyoruz. Saat 8.38. Açık radyo burası. 94.9. Açık gazete. Evet dün sabah erken saatlerde haberini verdiğimiz bir olaya tekrar dönelim. Kanada. Evet Kanada. Kanada'da da iktidar değişti. Hem de ne biçim. Yani sağcı Stephen Harper hükümeti 9 yıllık bir şeyden sonra... ...çok oldukça şaşırtan bir şekilde... ...devrilip gitti. Ee, ve e, Kanada'daki seçimler çok ilginç bir şekilde... ...bazı paralellikle başka ülkelerle adı lazım değil... ...bazı başka ülkelerdeki seçimlere de paralellik gösteriyor olabilir. E, çünkü bütün şey bu Harper'ın gitmesine... E, ...bu görünmemiş otoriterlikte bir rejim kuran... Kanada demokrasinin tarihinde de pek görülmemiş bir şeyin gitmesi üzerine kurulmuştu ve bundan önceki seçimlerde 2000 kaçtı 9 sene önce işte 2006'da üçüncü sırada gelen ve 18.000'e milletvekili olan bir 18 parti. Sandalye. Yani 18 sandalye nasıl san olabiliyor paralel diyorsunuz da 18 sandalyeye sahip olan bir parti olabiliyor mu paralel olarak nitelendirdiğiniz ülkelerde? Seçim barajı denilen bir şey var sonuçta. Ee, i̇şte can paralelliği de zorlama o kadar. Yani Kanada'da ülkesinde seçim uygulaması yokmuş. Buna göre seçim bölgelerinde yapılan tek türlü oylama sonucunda en çok oyu alan partinin adayı seçimi kazanmış oluyormuş. 180'e çıkmış durumda şimdi Justin Trudeau'nun başkanlığına yaptığı liberal parti. Justin Trudeau da teşekkür etti. Kanadalılar konuştu. Vizyonu olan ve bu ülkenin için pozitif ve umutlu bir, e, coşkulu ve umutlu bir e, gündemi olan birini seçtiniz, dostlarım. Seçtiler. Evet, çok özür diliyorum sözünü kesin, buyurun. E, buna, bu vizyonu gerçeklik yapacağım. O istediğiniz başbakan ben olacağım demiş. Yani metafizikten uzaklaşma konusuna hazır tartıştığımız bu günlerde Trudeau'nun da şeyine baktığımız zaman e, CV'sine çok ilginç şeylerle karşılaşıyoruz. Kendisini feminist olarak tanımlıyormuş. Kürtaja devletin değil kadınların karar vermesi gerektiğini söylüyormuş. LGBT'yi adına mücadele veriyormuş aynı zamanda. Ve trajik bir şekilde Mariona'nın yasallaşacağı yönünde açıklamalar da yapmış kendisi. Daha da, daha da kötüsü var. Ee, liberallerin sadece politik görüşleriyle değil, dış görünümüyle de ilgili oda olmuş bu liberal e, partili lideri. Yakışıklı diyeyim. Strip diz yapmış. Gördünüz mü o videoyu? Hayır, duymak bile istemedim. Sosyal medyada tişörtsüz çekildiği pozları paylaşılmaya başlanmış Trudeau'nun. Doğru söylüyorum değil mi? Travdu. Trudeau? Trudeau. Ee, Trudeau. Trudeau'nun ee, bir yardım kuruluşu için yapmış ama strip dizi. Bunu, bu konuyu atlamayalım. Bir de geçmişte muhafazakar bir senatörle boks maçı yapmış. Of, Düşünsenize olduğu ve e, şey var e, Selahattin Selahattin e, Zemirtaş var. Böyle karşılıklar birbirleriyle boks maçı yapıyorlar. Böyle şeyler yapılabilecek bir siyasi arenaya da sahipmiş aynı zamanda Kanada. Evet eski başbakanlardan e, Pierre Elliott Elliot, Trudeau'nun oğlu kendisi fakat babası bu tıpkı Clinton gibi liberalleşme neoliberal yolu açmıştı. Bu kendisi biraz uzandı da kalacağız diyor. Katıldığı bir talk show'da da eşcinsel bir sunucuyla öpüşmüş. Rezalet ya. Neyse sindirim bozuldu özür dilerim. Ya utanç verici bir şey hakikaten bu. Bu kişi şimdi ülkenin başına getirdiler. Evet, iki çocuğu var. Gayet güzel bir karısı ve şeyleri de var böyle her türlü Boyda ayakkabı kutusu. <gülüyor> Yok, orada or, ortak arkadaşları filan da her cins insanla da kurulmuş ilişkilerinden bahsediliyor. Fakat iyi tanımıyoruz diyorlar. Ee, şeye bir numaralı nefret objesi olmasının en önemli sebeplerinden biri de şu. Dün şeyde izledim biraz Demokrasinya'da bu konuda yapılmış. Önde gelen Kanadalı gazetecilerle yapılmış konuş ve yerli önderleriyle Kızılderili önderleriyle yapılmış konuşmalar vardı. <gülüyor> şey çok güzeldi. Ha bir de şeyi de söylemek lazım. Stephen Harper'ın bütün eee korkunçluğuna rağmen çıkıp e, 10, 40, 148 yılda dünyanın en eski kalıcı demokrasilerinden biri demiş veda konuşmasında. E, yeni yeniki başkan 148 yılda 42. defa seçime gittik parlamento seçtik umut, umut ettiğimiz parlamento çıkmadı ne yapalım İstifa etmiş galiba istifa etmiş ve şunu söylüyor halk hiçbir zaman yanılmaz demiş ve liberal bir hükümeti seçtiler sonuç olarak bunu tereddütsüz tabii ki kabul ediyoruz ee, dostlarım Bay Trudeau'yla da konuştum, ona tebriklerimi sundum. Hepimizin tebriklerini ve başarılı bir kampanyasından dolayı ve gelecek dönemde, geç, geçiş dönemindeki bütün yardımlarımızı da esirgemeyeceğimizi kendisine söyledim diyor. Yalnız bunları söyleyen adam da aslında mesela bütün Kanada Üniversitesi'nde dünyanın en önemli iklim bilimcilerinin iklim küresel ısınmadan, iklim değişikliğinden bahsetmelerini suç haline getiren kanun değişikliklerini çıkartmış biri. Plan. Trump Amerika Başkanı Obama'ya işi de karşı oluşturulan uluslararası koalisyonu görev ve pansavuç uçaklarına geri çekeceğini iletilerini evet. bildirmiş aynı zamanda. İlki ciddiyetinden bir tasap olacakmış. Orta Doğu'dan çekiyor bu Bush'un devamıydı aslında Harper. George W. Bush'un bir şeyiydi Doğu'da da uşitmışydı yani böyle girişiyorlardı. Ee, vallahi e, mesela yerlilerle olan, oradaki kızıl delilerle olan çok önemli bir e, şey var. Yani onlar egemen topraklar. Yaptığınız antlaşmaya saygı duyun diyorlar. Yani Kanada kurulurken bizim topraklarda. Ee, şimdi Justin Trudeau e, onlara da e, mesela şey kampları var biliyor musun? Eğitimde jenosit uygulandı söyleniyor. Kızılderili yerli çocuklarını He. zorla beyazlaştıran bir kendi geleneklerini, göreneklerini atalarından kalan her şeyi hiçe sayan bir eğitimle köle gibi yetiştiriyorlardı. Bunlara da son vereceğini söylüyor. 100 ve en önemlisi temiz suları yok. 120 First Nation'larından ulus var orada. Ve temiz suları yok. Çünkü fracking ve başka yöntemlerle petrolle delip geçiyorlar. Ee, en azından su kaynatma makineleri filan lazımmış. Neyse 5 yıl içinde bunu da yapacağım diyor. İyi tanımıyoruz diyorlar. Ama e, yani e, Harper gitti ya bir kere hepimiz ben, ben şimdi ağzımı toplayamıyorum diye konuşuyor mesela şey. Demokrasi'nin ardındaki çok tanınmış gazetecilerden biri, en tanınmış şeylerinden biri Judy Rebek konuşmuş bunun Rebel rebel.ca diye bir site var. Çok tanınmış bir site. Onun yöneticilerinden ve yazarlarından yani hala bunun sersemliği içindeyim. Mutluluğum filan diyor. Harper'ın en kötü tarafı neydi biliyor musunuz? diyor. Bizim gelmiş geçmiş en korkunç Brian Mulroney diye bir başbakanımız vardı ya, onu bile arar hale getirdi bizi, bunu, bu affedilmez. Trajikmiş, <gülüyor> gerçekten trajikmiş. Danisa <gülüyor> Avustralya ve Tony Abbott'ın başına diyelim. Evet ama Avustralya, Tony Abbott gitti. Gitti mi? Tabii. Ama ben kaçırdım, ne, ne, ne zaman gitti? O kendi parti içinde bir darbe yaptı. Ee, ve yakın bir zamanda mı? Yakın bir zaman önce. Aa, o çakal bile demeden gitmiş. Evet evet onun adını unuttum şimdi yeni başbakanın fakat yeni başbakan da ABAD'dan daha beter de çıkmış olabilir çünkü dünyanın en büyük kömür madenini açıyor işte dünyanın en yani uzaydan bile görünen en büyük organizması olan büyük mercan kayalığının resifinin yok oluşunu imzalamış olduğu evet. yeni başbakan adını unuttum şimdi. Ko tamamıyla bir felaket olarak nitelendiriyor çevreci e, kuruluşlarda bu durum e, mercan resifleri adına. Daha önceki yaptığı icraatlar arasında bu iktidarın yanlış hatırlamıyorsam buradan çıkan atıkları da aynı zamanda e, bu mercan resiflerinin ortasına boşaltmak gibi fikirleri vardı. Evet onu uygulayacak işte yeni baş. Abbott gitti ama Abbott tam beteri de gelmiş olabilir diye düşünüyoruz. Ben kaçınmışım. Kusura bakmayın. Estağfurullah ee, dinleyiciler adına seni de şey yapayım. O zaman dedim, bu suçtan. Sağolun. Ee, şey çok büyük bir Kanada seçimlerinde çok büyük bir katılım olmuş. O sağlıyor mesele. Büyük bir sürpriz ama bu yani. Bakalım şimdi sıkıştırmaya devam edecekler birçok konuda. Mesela özellikle de Paris görüşmelerine az zaman kala şeyde mesela tavrı belli değil Tar konusunda. Ee, yani en büyük meselelerinden biri Kanada'nın petrol çıkardı, kuyum. paraların döndüğü bir. Iş. Yani orada mesela tavrını e, hatta e, şeyden yana, kum petrollerinden yana bir tavrı var. Genç yakışıklı sporcu liberal başbakan. Evet bakalım ne olacak önümüzdeki günlerde daha da netten galiba konu. Ama e, hapır gitmesi çok önemli bir şey. Şimdi bir umut var hiç olmazsa. E, şeyden bahsedelim biraz da e, bu avukat baro başkanı, tayyacı şey. serbest bırakıldı. Çok kuvvetli bir savunma yapmış ve savcılık ve yargı organının da bu cadı bir parçası haline getirilmekte olduğunu söylemiş. Gayet önemli. Bir de Davutoğlu'nun ilginç bir açıklaması var. Onu var mı altında? Hangi açıklaması Biz iktidardan devir, devrilirsek biz iktidardan suç çeteleri doğuda beyaz toroslarla gelirler. Ve e, herkesi öldürürler, işkence ederler filan diye tehdit etmiş. Çok ilginç bir açıklama bu. Yani bir bu eksikti. Böylesine bir tehdit ve şantaj şeyi eksikti. Ben bu konuşmayı dinlerken aklıma şey gelmişti. Yani beyaz torosların modası geçmiş olmalı artık falan diye düşünüp tam bir tatsız bir espri yapacaktım ki... E, ...şey... Serahattin Demirtaş. Demirtaş her zaman olduğu gibi kıvrak bir zekayla cevabını vermiş. İsterseniz ona bir kulak verelim şimdi. Biz diyor iktidardan düşersek, AKP giderse diyor, bu caddelerde diyor, teröristler ve beyaz toroslar cirit atacak, jitem cirit atacak diyor, eskiyi hatırlatıyor. Beyaz Toroslarla yapılan faili meçhul adam kaçırmaları hatırlatıyor. Şimdi kendisine sormak istiyorum. Öncelikle 13 yıldır devleti yönetiyorsunuz. Siz gittiğinizde Beyaz Toroslar tekrar ortaya çıkacaksa demek ki 13 yıldır bunları koruyorsunuz. Demek ki ülkeye demokrasi hiç getirmediniz. Demek ki siz varsanız ancak ülkede huzur olacak. Siz olmayınca ülkede kan gövdeyi götürecek. Bununla tehdit ediyorsunuz. İkincisi, doğru. Eskiden beyaz toroslar vardı. Beyaz toroslarla insanları kaçırıp işkence yapıp göz altında katlediyorlardı. Şimdi maşallah arabalarınız lüks oldu. Beyaz toros değil artık. Daha lüks araçlarla kaçırıp işkence yapıyorsunuz. Farkı bu. Daha önce adı Jitem'di, şimdi Işit oldu. Evet, siz gidince siz gidince inşallah biz Beyaz Toros'unuzdan da şu anda kullandığınız Ranger'lardan da Işit'inizden de kurtulacağız. Topunuzdan kurtulacağız. Siz gidince ülke nefes alacak, nefes. Evet, yani dünyanın önünde gelen siyasal İslam uzmanlarından sayılan e, Olivier Rouen'da Zaten verdiği CNN Türk Dış Haberler Muhabiri Damla Doğan'ın sorusuna verdiği cevapta da şey demişti kimse IŞİD'i yok etmekle ilgilenmiyor. Türkiye'nin sorunu ne IŞİD ne de Esad. Türkiye'nin sorunu Kürtler demişti. Enteresan bir tespitte bulunmuştu o sırada doğrusu. O akla geliyor. AKP Genel Başkanı ve Başbakan Davutoğlu bu konuşmasında ban mitinginde yaptığı konuşmasında tam olarak şunları söylemişti. AK Parti iktidardan indirilirse buralara terör çeteleri dolacak, beyaz terörler, toroslar dolaşacak. Biz buraları faili meçulleri bırakmayacağız. Yani e, evet yani hakikaten ak, akıl hayal durduracak bir açıklama. Çünkü bir de şeyi düşünebilecek olursak yapılan e, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidar döneminde ta yani Frankting cinayetinden ve zirve cinayetinden başlayarak Malatya'daki zirve aynı bir cinayetinden başlayarak faili meçhul kalmış ve bırakılmış ya da sayısız cinayet ondan sonra da işte e, Roboski bu dereyi hatırlayalım. Evet. Arkasından Reyhanlı'daki korkunç 52 kişiydi yanılmıyorsam paramparça edilerek yok edilen insanların katliamı ne oldu ve ortaya çıkarıldı mı kimin yaptığı filan. Arkasından e, Sur, e, Diyarbakır'daki büyük miting öncesi patlamayı yapılmayanları ve, ve şeyin e, mesela Gaziantep'te patlatılacak olanı bugün Cumhuriyet Gazetesi hayattaki iki canlı bombanın hedefi HDP'nin 18 Ekim'deki mitingiydi diyor yani belki gün yapılacak olan normal şartlarda mitingi 3 gün önce patlatılacakmış yani mitingleri iptal etmesinin ardındaki gerçek buymuş HDP'nin mesela partiye gelen uyarıya göre iki canlı bomba 18 Ekim'deki Gaziantep mitingini kana bulayacak ve ikinci katliamı yaşatacaktı diyor. Şimdi bu şartlar altında bu haberin ne pek şüphe yani Olur mu öyle şey diyecek halimiz var mı yani? Yok daha önceki açıklamalarında Davutoğlu'nun pot kırması, gaf yapması gibi gerekçeler uyduruluyordu. Hatırlarsanız Ankara saldırısından sonra o yaranımız artmaya, artmaya başladı demişti. Daha da artışa geçmiş, geçti demişti A Haber'de. Bize günü sözü yapmıştık bunu. Ama şimdi de aynı şeyi söylemek bunlar doğrudan bilinçli. Ne olduğunu bilen herhangi bir şekilde gaf yapma ya da pot kırma gibi bir açıklaması olamayacak derecede bilinç sahibi açıklamalar olarak görülüyor bilinç sahibi kişiler tarafından kişi tarafından yapılmış açıklamalar olarak görülüyor evet Kılıçdaroğlu da zaten Davutoğlu'ndan o itirafları dinleyince emin olun ürperdim böyle bir şey olamaz dedim demiş mesela açık versen Davutoğlu zor durumda kalır demişti ya o görüşme sırasında yani burada kalsın dediği için ben açıklamıyorum konuşmada bazı konuları ilk defa duydum emin olun ürperdim böyle bir şey olamaz dedim Ankara katliamına benzer katliamlarla, diğer katliamlarla ilgili, daha fazla ayrıntı doğru değil, zafiyetle ilgili itiraftı diyor. Yani güvenlik diye bir şey yoktu diyor. Bu bir gözlem değil, çok açık ve net söylüyorum. Beceriksiz bir hükümet tarafından katliama uğradılar diyor. Ve çocuk kanalını bile yasakladığını da söylüyor. Evet, senin de dün söylediğimiz ve günün sözü yaptığımız şeyi hatırlattın. Yani Gezici'nin son anketine göre AKP'nin oyları bir miktar yükselişe geçmiş görünüyor katliam sonrası ve bununla bunu da Davutoğlu büyük bir mutlulukla neredeyse söylemişti. Yani gelen giden aratıyor mu şimdi bunu düşünmemiz lazım biraz da yani çok uzun bir vakit geçmemiş olsa da üzerinden yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a baktığınız zaman böyle doğrudan tehdit içerikli mesajlarını biraz karışırırsak bulabiliriz ama bu kadar. ...yoğun bir şekilde seçim öncesine yaptığı açıklamaları bulabilmek... ...biraz zor gibi geliyor. Bakmak lazım gene de ama... ...Davutoğlu doğrudan tehdit. Yani evet. gazetelerin manşetlerine baktığınız zaman da... ...gen aynı şekilde... E, ...internet sitelerindeki başlıklarda da... ...aynı ibaret görebiliyorsunuz. Cumhuriyet Gazetesi'nde Davutoğlu'nda... ...Van'da tehdit gibi sözler. Zaman Gazetesi'nden Davutoğlu'ndan tehdit gibi açıklama. Sözcüden Davutoğlu'nun tehdit olarak söylediği... ...Beyaz toros nedir dedi gibisinden çeşitli haberler var... Yani Oyabay'da şeyi yazmıştı T24'te. Ölüler barış pankartlarıyla örtüldüğünde sorumlu devlet ve iktidardır diye yazmıştı. Bu çok net bir tespit. Dün de şeyi yazmış Diyarbakır Barosu Tahir Elçi'nin Barosu başkanının Bir televizyon programında PKK'yı terör örgütü saymadığı yolundaki sözleri üzerine yakalanıp Terör propagandası gerekçesiyle tutuklama istilemiyle mahkemeye sevk edilmesi artık uzun yorumlara gerek bırakmadan apaçık ortaya koyuyor. Düşünce ve ifade özgürlüğünün vardığı noktayı Türkiye'de içimden geçen dilimin ucuna gelen en hafif söz çüş artık beyler, çüşünüz artık beyler oluyor diyor. Yani utanıyoruz çığlığını, Şanar Tapa'nın düşünce suçuna karşı girişiminden gelen utanıyoruz çığlığını duyurmakla yetiniyorum diyor ki öyle işte ülkemiz adına utanıyoruz diye bir şey bildiri gelmiş durumda oradan da düşünce suçuna karşı girişimde tam bugün nerede de Voltaire'i bugün okurken hakikaten inanılmaz bir durumda durum içinde kaldığımızı apaçık söylememiz lazım Tahir Elçi hakkındaki yakalama gerekçesinin ne olduğunu da gördün değil mi? Söyleyebilir misiniz? Tekrardan özür dilerim. <gülüyor> Yurt içinde saklandığı ve kendisine ulaşılamadığı tespit edildi diye tutuklansın. Diyorum. Baro Başkanı. Baro Başkanı. Buradayım, bekliyorum dediği Baro'da Baro'dan yaptığı mesajın üzerine bu. Yani artık akıl olmaz bir şey yani. Çifte tarife, adalet ve halk Kılma Partisi'nden Miroğlu'nun Orhan Miroğlu'nun ve Sabah Gazetesi yazarı Emre Aköz'ün de aynı nitelikteki sözleri hakkında hiçbir soruşturma yapılmadığı da ayrı bir şey. Evet aradığı kişiye ulaşamama hem hükümetin hem de emniyet güçlerinin alışkanlığı haline gelmiş gibi duruyor sanki. Yani Miroğlu da söylemiş aslında. Ben eskiden ne söylüyorsam şimdi de söylüyorum diyor. AKP milletvekili kendisi <gülüyor> ama yani PKK terör örgütü değildi başka bir kuruluştur diyor ve böyle bir şey fakat en hoşlardan birisi de son olarak belki bunu da söylememizde e, yarar var bir, iki şey var birisi Demirtaş Tahir Elçi canlı bombayım deseydi serbest bırakın derlerdi Hı. diyor ki haksız sayılmaz doğrusu sonuçta suç işlememiş bir canlı bomba evet Tahir Bey çıkıp ben canlı bombayım deseydi bu durumda başbakanın tabiriyle o zaman sana karışamayız çünkü henüz kendini patlatmadın serbest bırakın derlerdi diyor öte ee, şey yandan e, NTV'de bir yenilik olmuş NTV'de bir yenilik olmuş patron mu değişmiş yine? yok yayınlarında ufak bir değişiklik olmuş. NTV mi diyoruz ona? NTV değil mi? Nilüferdir'in neyse. Takip etmenin için <gülüyor> ne olduğunu bile şey yapamıyorum. Neyse. Laf bile zor geliyor. Şimdi onu çıkar. HDP İstanbul Milletvekili adayı Celal Doğan'ı çıkartmış. Canlı yayında hem de. Ne cesaret. Evet. Gündeme ilişkin soruları cevaplamış. Sabah ne yemişler acaba? Eee ve o kadar bölünmüşüz ki bir maçta bile sevinemiyoruz yaz tutuyoruz, zafere sevinemiyoruz 106 kişi ölüyor onda bile paramparçayız filan demiş ve e, seçim güvenliğine ilişkin bir soru sordukları zaman Celal Doğan demiş ki ne güvenliğinden bahsediyorsunuz efendim ben Ankara'nın başkentinde bir miting yapamıyorum HDP olarak ana akım medyada yokuz Sahipleri başlarına ne geleceklerini bildikleri için bizi çıkartmıyorlar demiş. İtiraz gelmiş NTV'den. Hakkımızı yemeyelim şu anda buradasınız deyince. Allah'a çok şükür iyi ki lütfettiniz yani demiş. Biz geldik bugün buraya yarın başınıza ne gelir bilmiyorum. Teşekkür ediyorum yine de belki de bunun hesabını vereceksiniz yani demiş. Hiçbir <gülüyor> garantisi olmaz. Konuşmaya devam edeceğiz. Açık kaste. Nereye doğru? Cengiz Aktarlı, geleceğe bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Günaydın Can Bey. <gülüyor> Almanya'dan hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Guten Morgen. Guten Morgen. Nasılsın? Ee, Dersiniz, Avrupa Birliği ile başlayalım evet. seçimlere girmeden önce. şimdi Bugün e, yayınlanacaktı e, Türkiye'nin ilerleme ya da gerileme raporu. Avrupa Komisyonu'nun her yıl sonbaharda hazırladığı 1998'den bu yana rapor malum. E, 14'ünde açıklanacaktı. Bugüne kaldı. Anlaşılan o ki bugüne de, e, bugün de yayınlanmayacak ve e, muhtemelen seçim sonrasına kaldı yayınlanması. Çok üzüldün değil mi? Ya yerlerde sürünüyor. Kahroldun değil mi? Evet. Şimdi bu yani bu basiretsizliğin nedeni tabii bu gene işte dün, geçen haftaki hayhuy yani Türkiye'den ve özellikle de güçlü adam öyle deniyor buralarda Erdoğan'dan medet umma. Tabi yani işte Tayyip Erdoğan mültecileri zapt edecek ondan sonra istenmeyenleri geri alacak ee, ona işte biraz para yardımında bulunulacak onun karşılığında vize muafiyeti gelecek ve e, e, müzakereler başlayacak müzakereler tekrar başlayacak ondan sonra işte AB'ye gireceğiz dün girdik zaten senin haberin yoktur. Ay, nasıl? Yok, sistem nasıl? Evet. Sistem nasıl? Sistem nasıl? Ama şey, hayal rüya hayal dünyası. Yani akıl alır gibi değil. Yani bunlar koca koca adamlar ve kadınlar Avrupalılardan bahsediyorum tabi. Yani bir raporun e, geri bırakı yani 1 Kasım sonrasına e, bırakılması dahi hakikaten yani Avrupa'nın e, artık adını koyalım yani Türkiye'ye bakışında. Ee, ki e, kara lekeleri diyelim e, görmemek mümkün değil yani bu yani bu şaşı bakışın sonu yok devamlı alttan almak üzerine kurulu Çünkü raporun bir bölümünü gördüm ben yani zehirden berek bir rapor ama yani, yayınlamıyorlar değil mi Hayır yayınlayamıyorlar Çünkü korkuyorlar Erdoğan'dan <gülüyor> yani ya, ne fark edecek zaten insanlar o raporda yazan her şeyi biliyor yani bizim bildiğimiz her şey o raporda var, yeni bir şey yok. Dolayısıyla e, böyle bir korku, böyle bir irrasyonel, tamamen irrasyonel bir bir çekince e, akıl alır gibi değil. Yani diyecek bir şey yok. Evet yani bu pek insanın aklına çok uzak bir paralel olsa gerek e, olsa Münih, bile. Ya, Münih 1938. Evet, Münih Antlaşması. Münih tabii ki. Çekleri yani, özellikle Züdet, Sattıkları Almanları. Tattıkları yıl, evet, Almanları. Al şey, Almanlara şey, karşı çeçekleri. Hitler'e karşı peşkeşleri. Evet yani 30 Eylül 1938. Evet, alttan almaya ama Altan, yani görmezden şey, gelme alttan alma ondan sonra sonu savaş tabii yani. Evet, sonu kaos, sonu armageddon diye. Yani. Evet, o zamanki başbakan Chamberlain'in bu yatıştırma adı altında Hitler'i yatıştırma, Çeklerin mesela munichowski diktat yani Münih diktası dedikleri, evet. slovakçası da öyle ya da Münih ihaneti dedikleri durum. Çok utanç verici bir hal alıyor Tamamen aldı. oraya doğru evriliyor iş. Ve umru değil tabii bazı sinik Avrupalıların işine de geliyor. Oh ne güzel bu Türkiye'den kurtulduk falan gibi bir ruh hali içerisindeler. Ama bütün bunlar tabii son derece kısa vadeli. Hesaplar yani eninde sonunda yani bunun yanlış olduğu ortaya çıkacak. Ama o arada kim bilir neler olacak. Yani... Bu vize meselesi falan bunları hep yazdık, konuştuk ama bir tekrar etmek her zaman fayda Buyur. var. Fayda yani var, evet. Lütfen bir anlatır mısınız teknik mesele, olarak? Bir kere söz konusu değil, yani vize meselesi. Yani bir, bir kere yani bırakalım vizeyi. Bu Ankara'da bağlanan iş geçen Perşembe günü işte bu saydığım işte para verelim, zapt edin, geri alın müzakereler tekrar başlasın, vize muafiyeti kalsın, kalksın. Bir de Türkiye güvenli ülke olarak ilan edilsin. Şimdi bütün bunların bir kere hayata geçebilmesi için yani konseyin okeyi gerekiyor. Nedir konsey? Yani 28 ülkenin başkenti. Neden? Çünkü bu tip politikalar, yani göç ve iltica ile alakalı, iç alakalı politikalar Hükümetler arası intergovernmental politikalardır. Dilimizde tüvitti. Bu yani komisyon bunun önünü açar, müzakere eder ama son kararı komisyon vermez. Yani iktisat politikaları gibi değil. Dolayısıyla onu beklemek gerekiyor. Nitekim Kıbrıs'tan hemen bir e, tepki geldi. Kıbrıs Cumhuriyeti'nden Kasulidis Dışişleri Bakanı söz konusu değil bizim veto koyduğumuz başlıkların açılması dedi. E, müzakere ediyor Kuzey'le. Şimdi o da elindeki e, müzakere e, dosyalarından bir tanesi tabii. Türkiye'nin e, müzakere başlıklarını e, veto etmiş olması. Kuzey ile müzakeresinde e, demek istiyorum. E, şimdi ondan niye vazgeçsin yani onun yerine koy kendini e, böyle bir şey mümkün değil tabii. Evet. Ama ondan önce, ondan önce yani Kasulidistan önce Merkel biliyorsunuz geldi gitti ağırlandı altın araklı koltuklarda evet. döner dönmez koalisyon ortağı yani CD'unun Hristiyan Demokratların e, kardeş partisi olan Münih e, Baviera ya da bulunan uh, Hristiyan Sosyal uh, Birlik Partisi sureti katiyede açılmaz uh, bu müzakere başlıkları fasılları dedi. dedi. Çıktığı işin içinden yani Kıbrıs'a bile bırakmadığı işi. Gene Bize Münih. Meselesi... Gene Münih. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Bize meselesine gelince pek çok ülke Türkiye'deki insan hakları, hak ve özgürlükler konusundaki kötü gidişat sonucu Türkiye'lilere vize kaldırılmasına ölesiye karşı bir kere. Yani Suriyelileri engelleyeceğiz diye Türkiye'lilere kapı açmak anlamına geliyor ki, olacak iş değil yani korkunç bir paradoks. Bu para meselesi e, keza öyle. Ha, o 3 milyar avroluk... E, 3 milyar uçuyor havada paralar falan. Tabii Avrupa Birliği ben Türkiye'ye hiçbir zaman yardım et, etmeyeceğim demedi. Yani işte yükün paylaşımı burden sharing e, çerçevesinde. Ama ben bunu Birleşmiş Milletler'in uzman kuruluşları ve uzman sivil toplum kuruluşları üzerinden veririm bu parayı dedi. Türkiye senelerdir böyle bir e, şey sisteme razı değil. Niye? Çünkü bunu bu paranın oditi var. Ama Avrupa Birliği'nin de bir, bir bavulla para verdiği falan görülmemiş çünkü <gülüyor> bunun... Ayakkabı kutusu gerek... da görülmemiş mi? <gülüyor> Kaddafi vermemişler miydi Cengiz Bey yanlış mı hatırlıyorum? Kaddafiye mi? Kaddafi ne para verecekler? Kaddafiye onlara para veriyordu ya. <gülüyor> Hayır Kaddafiye bu göçmenleri aynı şekilde kamplarda tutması için. Ha e... tabii tabii ama o şeydi o siyasi bir anlaşmaydı o ha. aynen öyle. Tabii onun arkasındaki mantık o yani, yani Türkiye'ye Libya muamelesi evet. yapıyorlar aslında tabii evet. tamamen öyle. Dün bunu da evet. konuşmuştuk azıcık iyi oldu bununla tekrar üzerinden. Tabii canım açtım. ya Türkiye artık Avrupa Birliği'nin bir ortağı falan değil taktik ve işlevsel bir bölge ülkesi o kadar. Ee, öbür türlü zaten yani bu e, safe country dediğimiz yani e, güvenli iltica ülkesi iki kavram vardır orada bir güvenli kaynak ülke bir de güvenli iltica ülkesi güvenli kaynak ülke olsun demiş öyle bir, e, bir şey sızdı görüşmelerden Tayyip Erdoğan. Güvenli kaynak ülke düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de sıfır sorun var e, hak ve özgürlükler konusunda. Yani bu, Türkiye'den gidecek olan insanlar, iltica edecek olan ki iltica rakamları yükseliyor Avrupa'da. Onu da geri gelmişken söyleyeyim. E, Türkiye'delerin iltica sayıları artık gittiklerinde yok siz güvenli ülkesiniz her şey yolunda o Ankara'da patlayan falan da işte kese kağıdıydı falan diyecekler yani düşünebiliyor musunuz absürt işin saçmalığını evet, daha fazla ee, ileri gitmeden bir ufak uyarıda bulunmak istiyorum Cengiz aktar buyurun. bu konu, minvalde konuşmaya devam edersen seni mankurtlaşmakla suçlamak zorunda kalabiliriz ama ben onu sona bırakmıştım <gülüyor> bu man kafayla mı alakalı? Acaba? Evet. Kafa oradan geliyor, evet, evet. Oradan geliyor. Evet evet oradan geliyor. Onu onun sonunda. Grand final yapalım onunla. Şimdi <gülüyor> bu e, öyleyiz tabii Kuvançlı'yı. Şimdi efendim e, bu e, vize meselesi ha, pardon e, güvenli ülke meselesi yani güvenli iltica ülkesi. Şimdi bunun böyle olabilmesi için. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler 1951 Cenevre Mülteci Sözleşmesi'ne koyduğu çekinceyi kaldırması gerekiyor. Niye? Çünkü Suriyelilere ve Doğu'dan gelen, Avrupa'dan gelmeyen kimseye mülteci statüsü tanımıyor Türkiye. Misafir diyor ve insanların gitme nedenlerinden biri de bu. Çünkü Türkiye'nin mülteci politikası yok. İşte misafir ağırladık, işte sıkıldı gidiyor falan gibi bir ruh hali içerisindeler. E şimdi bu e, e, yani bu olacak iş değil ve absürtlük şurada hakikaten gene burada bir akıl almaz bir e, yaklaşım var. Bu açılsın dedikleri fasıllardan bir tanesinin şartlarından biri zaten evet. o çekincenin kaldırılması. Evet. Ömer böyle bir zırva evet. görülmemiştir yani. <gülüyor> bunu, bu, bunu tabii yutturuyorlar yani o bakmasın işte o açılıyor falan bir şeyin açıldığı yok. Paranın geldiği yok, vizenin kalktığı yok. Ondan sonra güvenli ülke e, tayin edilebilmesi için Türkiye'nin 28 ülkenin e, evet demesi lazım, söz konusu değil. Ondan sonra bir de müslümcileri Türkiye'de zapt etme meselesi, o da bu hep söylüyoruz e, programda eğer seferinde. Yani bir insan bir yerden bir yere gitmeyi kafasına koyduysa onu engellemek mümkün değildir. Yani bunu kimse yapamaz Recep Tayyip Erdoğan dahi. Dolayısıyla yani burada bir ham hayaller peşinde koşan bir Avrupa ve bunun sonuna kadar kullanan bir Erdoğan idaresi söz konusu o kadar. Yani bunun dışında hakikaten daha fazla konuşacak bir şey yok ama aynı aymazlık yani o, o beklentiler sürüyor. Kaddafi'ye dönecek olursak mesela Kaddafi ile de aynı e, şey yapılmıştı. Kaddafi engelleyebiliyor muydu? Bir yere kadar engelleyebiliyordu ama Lampedusa'ya e, onun döneminde dahi e, Kara Afrika'dan Libya üzerinden mülteciler geliyordu. Bir nokta devamlı unutuluyor Avrupa için söylüyorum. E, bir mülakat verdim onun altını orada çizdim. E, 1980 darbesi sonrasında ki Türkiye'den çıkmak imkansızdı o zaman hatırlarsınız. Yani bugün bugünkü gibi değildi. Akın akın on binlerce insan Avrupa'ya gitti ve orada iltica talebinde bulundu. Demek ki neymiş? Demek ki yani insanları hakikaten bir yerden canlarını kurtarmak üzere, kaçmak üzere, öldü, kaçmakta olan insanları engellemek, zapt etmek mümkün değilmiş. Yani bu... bu, bu. <gülüyor> Böyle bir e, zırva hakikaten e, e, dünyada yaşıyoruz. Yani ben e, ne diyeceğimi şaşırıyorum. Yani. Evet çok son derece e, tuhaf bir dönemden geçtiğimiz şüphe, evet. şüphe götürmez yani. Ama e, biz de sürekli olarak takip ediyoruz. Yeni Şafak'ın başka Türkiye yok kampanyasını. Her gün yeni iltihaklarla birlik ve beraberlik çağrısı yapıyor. Bugün Mehmet Görmez, Mehmet Berlas ve Nuri Pakdil de katılmışlar. Ya benden de istediler görüş. Şimdi vermem demedim. İşte canlı yayında da bunu söylemiş olayım. Ama acaba verdiğimde basarlar mı? Onu merak ediyorum yalnız. Hmm. Basmazlarsa açık radyoda ne söylediğimi söylerim, değil mi? Evet, basmaz olurlar mı? Herkesin görüş istedikleri herkesin görüşünü basmıyorlar mı? Yani öyle diyorlar da <gülüyor> bekliyoruz. Senden mi? Ee, çok üzgünüm onun için ben böyle kısklansın. şey. Kıskanç değilse mankurt değilsin ki. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Durum budur yani. Durum budur. Peki bu şimdi biz de çok az bir zaman kala seçimlere açık gazetenin bir bölümünü bu tamam. konu şeyleri biraz da seçime yönlendirelim Evet demiştim. şimdi koalisyon lafları uçuşuyor havada gene. Selahattin Demirtaş'ın işte biz AKP ve CHP'nin içinde olduğu bir koalisyonda oluruz. İşte MHP-AKP koalisyonunun en mantıklı koalisyon olduğunu söyleyenler var. Ondan sonra falan bir dolu yani böyle iktidarı gelmiş diyorum ben bunlara işte biz iktidar olalım falan yani farklı sahiplerden tabii ama MHP'nin o iktidarı olma arzusu açık ve bana sorarsan. Şimdi bu koalisyonlar tabii olur tabii neden olmasın yani veya olmaz yani 7 Haziran'da neden olmadıysa aynı nedenlerden olmaz da diyebiliriz tabii ama. Yani yapısal sorunlara bir bakalım diyorum ben yani. Şimdi bu koalisyon kuruldu veya AKP kendi tek başına gene iktidar oldu. Türkiye yönetilir yönetilebilir bir ülke mi artık? Yani benim sorun bu. Yani temel yapısal e, sorunlara burada herhalde bakmak, göz atmak gerekiyor. Bir kere ekonominin tahakati bitti. Yani ekonomi e, tekrar canlandırılabilecek yani taşıma suyla dahi canlandırılabilecek bir aşamada değil. Nefesi tükenmiş durumda. Tarımın hali belli. Tarım senelerdir, on yıllardır lave ediliyor artık. Yani Türkiye net gıda ithalatçısı bir ülke. Tarımdan sürekli iş gücü çıkıyor ve vasıfsız iş gücü biliyorsun. Bu şehirleri şişiriyor. Şehirler yönetilemez birimler haline geliyor. Birim falan değil yani Türkiye'de artık şehirleşme yüzde seksenlerin yani Avrupa değerlerinin üzerine çıkmış durumda. Ana kırsal'da artık kimse yaşamıyor her neredeyse. Korkunç istihdam sorunları yaratıyor çünkü iş gücü tamamen var vatıfsız. Ee, iş gücüne katılım çok düşük hala %50 yani çalışabilir nüfusun %50 civarında. Evet gençlerin işsizlik oranı da %23,2 oldu. Ama de... o %50 katılımla yani evet. o katılım Avrupa'daki gibi iş gücüne katılım %70-80 civarında olsa gençlerin işsizliği %50 falan olur. Evet ama yani resmi rakam bu. Türkiye yani Türkiye tabii, tabii, ona kadar iyi. O, o bile yani evet, tüm çok tüm. yüksek yani yüzde dokuz yüzde onla da en yüksek işsizliğe sahip Değil ülke de. aynı kategorideki Değil. ülkeler arasında çıktı. Onu da söylüyorum. Sanayi diyoruz. Bu bu bu işsizleri istihdam edebilecek bir sanayi var mı Türkiye'de? Yok öyle bir şey yani küçük ve orta boylu işletmeler, kibiler. Fabrika kapatıp gidip aynı malı Çin'den satın alıyor daha ucuza. Ee, Türkiye'nin sanayi e, genel itibariyle montaj sanayi, hizmetlerinin en önemli kal kalemi olan turizmde muazzam bir düşüş var bu sene biliyorsunuz 10 milyar e, mertebesinde. E, keza e, Türkiye çevreyi tüketiyor, çevresini fena halde tüketiyor bu illaki. E, tabiri caizse ona yolsuz elektrik olarak dönecek ama negatif olarak dönecek tabi yani bu konuyu artık işlemekten dinle. dilimizde tüyü <gülüyor> bitti evet. e, yapısal reformlar e, hiçbiri yapılmadı yani e, vergi reformu daha hala Mehmet Şimşek aman aman seneye vergi yok diyor halbuki bütün orta vadeli programlarda vergi yani yepyeni bir vergi sistemi bir vergi reformundan söz ediliyor. Yapmayacaklar. Niye? Çünkü şey, popüler değil. İş piyasası reformu yapılmıyor. Ademi merkeziyet fevkalade hayati bir konu. Yapılmıyor. Yapılmayacak. Yapılmadı. Bu ekonominin genel tablosu. Şimdi bu koalisyon diyenler için söylüyorum yani. Bir de bunun yanında tabi devasa bir enkaz var. Ne enkazı o? Devlet kurumlarının, yani çökmüş devlet kurumlarının yarattığı enkaz. Şimdi yargı, askeriye, diplomasi, akademi, maliye, mülkiye yani bütün e, şey, idare falan hepsi çökmüş durumda. ...tamamen AKP'lileşmiş durumda... Ee, ...müsteşar ve müsteşar yardımcısı seviyesinde... E, ...AKP'li olmayan e, bürokrat neredeyse yok... ...ve hiçbir şey eskiden olduğu gibi çalışmıyor... ...yani kurumların kendi mantıkları içerisinde... E, ...dönen bir uygulama yok... E, ...tamamen dışarıdan... E, e, e, ...müdahalelerle yürüyen ister işe alım konusunda olsun, ister bu kuruk kurumların kararları konusunda olsun, tamamen hükümetin, yürütmenin, yani yürütmede tabii saray, ukde tasarrufunda olan bir enkazdan bahsediyoruz. Şimdi eskiden bir enkaz devraldık diye bir laf vardı, gençler hatırlamaz. Çok yani, sık kullanılırdı, evet. Çünkü çok sık hükümet değişirdi ve hükümet değiştiğinde de o yeni hükümet aman enkaz devraldık derdi. Yani şimdiki enkaz o zamanki 60'lar ve 70'lerdeki enkaza oranla yani, e, devasa e, bir enkaz. Şimdi böyle bir enkazı devralan hükümet... Ee, koalisyon hükümeti olsun, AKP hükümeti nasıl? AKP hükümeti yürüyecek bir gittiği yere kadar. Sonra tabii çanak çömlek patlayacak. Ama koalisyon hükümeti içinde kim olursa olsun o partiyi yer bitirir. Çünkü hiçbir şey çalışmıyor. Bu Gene yapısal sorunlardan bahsediyorum. Şimdi içeride devasa bir Kürt meselesi var. Yani yok işte e, dondurucuya kondu, şimdilik askıya alındı falan. Yok öyle bir şey. Yani 2013 ile bugün arasında veya Temmuz 2015 arasında ne oldu ki ateşkes dışında çatışma çözümü ve barış inşası konularında bir şey oldu mu? Yani bunlar teknik konular. Yani mesela korucularla ilgili bir karar mı alındı da biz duymadık. Bölgenin iktisadi kalkınmasıyla ilgili bir karar alındı da mı duymadık yani. Çatışma çözümü bu demek çünkü. Ee, yok. Sadece teşkész vardı. Dolayısıyla Kürt meselesi olduğu gibi duruyor. Yani Ocak 2013'te neyse bugün de orada duruyor. Seçim sonrasında da öyle. Artı tabii muazzam bir kutuplaşma, saldırılar, HDP'ye saldırılar, e, canlı bombalar. Evet. Efendim, bu böyle bir ortamda e, hükümet kurulacak ve o hükümet kolları sılayacak bir anayasa yapacak ve anayasa üzerinden. O anayasayı zaten aynı insanlar yapamadılar. Yani Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nu hatırlayalım. Lağvedildi değil mi? Evet. Ee, ve Biz yani bir sürü program da yaptık. Yine bir hayal dünyası içerisinde bir dolu e, hüsnü kuruntu e, ile süren bir, bir siyasi sözüm ona tartışma var. Dış faktörlerden hiç bahsetmiyorum. Suriye meselesi ve Türkiye'nin Orta Doğu bataklığı tabir edilen artık yani şey nasıl saplandığı artık ayan beyan ortada ve ve daha bugün yani cumhuriyet tarihinde hiç görülmemiş bir dış faktör ee, o da e, işit yani ne kadar dış faktör ondan da emin değilim İç faktör demek lazım belki artık işide değil mi evet ve bir de tabii bu <gülüyor> hukuku, hukuku ayaklar altına alan en şeyi de sokağa çıkma yasakları ve askeri bö güvenlik bölge ilanları ile bu tamamen bir i̇şte savaş yargı bitti, Enkaz dediğim o evet. yani bu kurumların hiçbiri biri çalışmıyor ki Türkiye'de. Yani bir işte Tahir Elçi gözaltına alıyorlar, yakalıyorlar, tutukluyorlar falan. Yani bir gün sonra bırakıyorlar. Falan ne olduğu belli değil. İşte Nokta dergisine gene e, karartma gelmiş. E, AKP'nin günlüklerini yayınladığı için falan yani Tam evet, yani yani bir, bir Fendöreyn durumu var. Yani. Fendöreyn'inle nasıl tercüme edeceğiz? Yani bir rejim sonu. Dö, rejim sonu, dönem sonu. Rejim sonu, sonu e, şeyi var. Yani hakikaten e, Allah sonumuzu hayretsin. Yani, bu, bu, bu, yani Türkiye yönetilemez bir ülke. Artık. Ya şu anda yönetilmiyor zaten. Evet tek evet. yol ama yani seçim... Bizim muhakkak. En temel... Muhakkak yapılması lazım. Ama hep söylediğim bir şey var. Yani enkazın ne olduğunu seçmene, yurttaşa anlatmak gerekiyor. Çünkü korkunç bir enkaz var ortada. Yani. İşte, Bütün sistem çökmüş durumda. Yani. Evet, Medyayı da çok büyük ölçüde kontrol edip bu yasaklarla filan tabi evet. bunun yani şey Adalet ve Kalkınma ki... Partisi'ne oy veren kitleleri e, habersiz bırakmak esas şey olarak görünüyor ama bunu kırmak gerekiyor tabi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de bir önerge verilmiş ee, ve bu sokağa çıkma yasakları ve askeri yasak güvenlik bölgeleri kararlarının da e, kaldırılması için, ya yani soruşturma yapılması meclis araştırması yapılması için e, Lezgin Botan, HDP bağım milletvekili vermiş ve önemli ne meclis olmadığı için tabii ortada yani ne yapılacak bilmiyorum ama araştırılması 3. seçim olur mu sence? <gülüyor> oh. An yani, işte. hayatla yapacaklar Ha bir de tabii yani bütün bu yapısal e, engeller içerisinde yani Türkiye'deki siyasetin e, Cumhurbaşkanlığının gölgesi altında yapılıyor olması var ki bu zaten başlı başına e, bir e, bir sorun demek yani. O yüzden zaten hani, koalisyon kurulamadı e, 7 Haziran'dan sonra başka bir nedenden değil ki bir koalisyonun bir tanesi kurulurdu. Ama yani durda bir iktidar paylaşımı meselesi var. Dolayısıyla ben hakikaten Selahattin Demirtaş'ı bütün iyi, ni iyi niyetimle, e, onun da iyi niyetine güvenerek e, bu sabahki demecini anlamakta çok zorlanıyorum. Yani biz AKP ve CHP'nin içinde olduğu bir koalisyonda varız diyor. Tamam yani, e, yani siyaset, siyaseten e, yani biz e, sivil siyaset yapıyoruz demeye getiriyor ama. Yani böyle bir şey yani akıl alır gibi değil. Yani bu geçici hükümetten nasıl HDP'liler barınamadıysa e, herhalde bu hükümette de yani o adını ettiği sözüm ona koalisyon hükümetinde de barınamayacaktır. Yani böyle bir e, çok ciddi bir, bir e, kısıt var. Yani. Bakarsın e, AKP içinde de ciddi bir yarılma olur ama seçimler sonra, evet, sonra. O seçim yarılma sonrasında anladım ama o e, milletvekillerini ...o e, tayin eden... ...yani yoktan var eden... ...saray... ...yani orada... E, e, e, de, de, de, ...Ahmet Davutoğlu dahil olmak üzere... E, ...diğer... E, ...AKP'li yöneticilerin... ...milletvekilleri adaylarını... ...tayin etmede bir... ...tasarrufu oldu da bizim haberimiz mi yok? O insanlar nasıl... ...o biat etmiş insanlar nasıl... E, ...ihanet edecek... E, ...saraya? Öyle bir şey olabilir mi? Değil Nereye mi? kadar olur ya? Yani veya bir e, parti kuracak kadar olur mu? Ol olur be olabilir belki. Bak Kanada'ya 18 bin sandalyeden 180 sandalye geldi liberaller. Seçimler e, her zaman sürpriz getirebilir diye ilgilideliyiz. Hayır, biz siz, siz sayıdan bahsetmiyoruz. <gülüyor> ee, seçilecek adamların ve kadınların kimliklerinden ve kim olduklarından bahsediyoruz. <gülüyor> Olsun. Gayet iyi. Seçime gidiyoruz değişecek her şey. Tabii tabii. Teşekkür ederim. Bu bir dakika. Hı. Hmm. E, mankurt dedim. Hmm. De bir dakika, bir, da, bir dakika var. Evet, Bu Mankurt'u mankurt, ediyoruz. Mankurt, e, diken e, haber portalı e, baskın oran e, Özgür ve Koray ile birlikte ben, benden de görüş aldı bu konuyla ilgili Koray Çalışkan ve Özgür Bulcu. andan sonra ben de şunu söyledim ee, görmedin galiba. Yok görmedim onu. Hayatımda ilk kez Tayyip Erdoğan'dan bir şey öğrendim. Dedi. Evet. <gülüyor> Sesiniz kesildi diyor. Evet. <gülüyor> Mankurtu bir şey öğrendik. Allah. Biraz bekleseydiniz, açık radyodan sesli bir şekilde de öğrenebilirdiniz aslında. Yok, işte. Yok. <gülüyor> ne ki ben Cumhurbaşkanından öğrenmişim. Biz de sesli. Biz de sesli. Filmini gösterdik. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı günler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <gülüyor> Nereye doğru? Cengiz Akar'la Geleceğe Bakışlar. açık kaste Time came, baby, it was me that was untrue. Yes. What did I do wrong yes, baby. that I should love someone like you? Tell me, what did I do wrong to love Someone like you. Mm -hmm. you You have your fun With every mother's son What did I do wrong? Tell me What did I do wrong? do, oh yeah, oh what did I do wrong, that I should have to love, no. Someone like you Yes What did I do wrong To love Someone like you You go around and you, you, you Have your fun With every mother's son What did I do wrong What did I do wrong did I do wrong? Ne yaptım? Nerede yanlış yaptım? Anlamına gelen bir bluesy bir parça Manfred Men'den dinledik. Manfred Mann, asıl adıyla Manfred Seppseluboitz 1940'ta bugün doğmuş Johannesburg'de Güney Afrikalı profesyonel bir klavyeci piyanist. Aynı zamanda da kendi adını taşıyan Manfred Mann ve Manfred Manns Earth Band topluluklarının da kurucusu adıyla taşıyan önemli bir müzisyen 75 yaşını idrak etti ona bir günaydın demiş olalım bu parçayla ve devam edelim saat 9.39 Cengiz Bey'in yayında bahsettiği Nokta Dergisi'ne uygulanan sansürün detayları da şu şekilde merak eden dinleyicilerimiz için Nokta Dergisi'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üst yüzde yöneticilerin katıldığı toplantılara ait olduğu iddia ederek yayınladığı AKP günlükleri haberi vardı hatırlarsınız. Evet. İkinci ve, daha yayınlanmayan, i̇kinci ve daha yayınlanmayan üçüncü bölümlerine de yasak getirilmiş. Nokta dergisinin 7 Haziran seçim sonuçlarını değerlendiren parti kurmayalarına ait olduğu iddia edilen bu özel işlerinin de yer aldığı ifadelere verilen ilk haberi e, T24'ün de aralarında bulunduğu birçok kanaldan verilmişti biz T24'ten almıştık. Ee, haberi kullanan diğer haber sitelerine de linkler e, kullanıldı bulunan linkler erişime engellenmişti derginin sahibi cevheri güler akp'nin avukatları tarafından nokta dergisinin binasına getirildiği iddia edilen kararı e, nokta bir ilkle karşılaştı gelecek sayılarda akp toplantı tutanakları e, yayınlamamız mahkeme kararıyla yasaklandı önleyici sansör dönemi tweet ile duyurmuş Mahkeme kararıyla bu haberin yayınlanması yasaklanmış. Peki e, hangi haberin, e, bundan sonraki yayınlayacakları haberleri mahkeme nasıl karar verecek? İşte e, nereden biliyor neyi yayınlayacağını? Önleyici yani? sansür de bu yüzden oluyor işte yayınlayacağı söylendiği için yayınlanmadan önce mahkeme kararıyla. Ile... Dergiye iletişimi engelleme kararı vermişler. Ya insanın peki metafizikle ve geç, manevi bağlarla olan ilişkisinin yeniden kurulması anlamında mı yorumlanmalıyız bunu mahkeme mahkemenin yardımıyla? Evet bir de şu tarafa var acaba doğru mu diye soruyor insanlar yani inanmayan insanlar olaya şüpheci yaklaşan insanlar da var yani mahkemenin böyle bir kararla beraber e, harekete geçmesinin ardından acaba doğru mu söylüyor bu tutanaklar diye de düşünülen insanlar olabilir. Olamaz mı? Olabilir. İnsanların Ziya Paşa'yı bana şimdi durmadan söyleyeceksin. Bugün iki oluyor evet. evet. Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın? Estağfurullah. Ee, ya ben ee, kendim. Öyle diyor. Ha öyle diyor. Ee, terkibi bende. Durum bu. Ne olacak belli olmaz ama durdurulabilecek eğer yani bu e, yayınlanacak haber dergide durmazmış diye bir atı uydurulabilir şu anda hemen Evet. yani eğer yayınlanacağı varsa da mahkeme kararıyla olmasa bile bir şekilde sızdırılarak vesaire gibi internetten el altı yollardan da yayınlayabilecek kapasitede e zaten, yayın organları var yani, ben onlara yalanırsam yani inanılmaz detaylarda verilmiş bir haber şeyi nasıl bunu yasaklıyorlar ne gerekçeyle gerekçesi haberin içerisinde yazmıyordu ya yani. ama ben en onu... önemlisi o yani niye yayınlanmasın ki bunlar Kaçırdım ya da ben Tırado'nun boks maçını izlerken. Ee, bulduğum zaman söylerim. Tamam. tamam. Ben de fazla sıkıştırmak istemiyorum yani. Sağ olun. Sokağa çıkma yasakları devam ediyor birçok yerde. ve Bir şeyle de ilgili. Hukukla ilgili artık zaten <gülüyor> bilemiyorum. Yani pazar sabah karşı saatlerde DHKPC'ye yönelik ev baskınında polisin iddiasına göre içinde yanlışlıkla tırnağı kapat... ...vurularak ağır bir şekilde yaralanan... 25 yaşındaki Dilek Doğan hakkında... ...operasyondan saatler sonra... ...terör ve örgütlü... ...suçlar bürosu tarafından şüpheli... ...sıfatıyla işlem yapıldığı... ...belirtilmiş. Yani evet. önce... ...şüpheli değil... ...yani Dilek Doğan mesela... ...annesi... ...polisler eve ayakkabıyla girdi... ...kızım da galoş giyin deyince tartışma çıktı... Silah sesi duydum ve kızım yere yığıldı diyor annesi. 25 yaşında bir genç kız. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise arama sırasında evde bulunan kişilerden birinin polisin silahını almaya yeltenmesi üzerine çıkan kargaşada göğsünden vuruldu. Polisin silahını elinden almaya yönelmişler. Ama arkadan vurulmuş değil mi Dilek Doğan? Arka ellerini arkadan kullanarak almaya yeltenmiş olamaz mı? Polisin mi? Evet. Çok zor olur. Bir, bir, yani fotoğraflarına bakıldığı zaman oldukça nahif böyle. E, zayıf nahiv bir vücudu oldu. Koca polise ellerini arkada tutarak yapabilir mi? Bilmiyorum. Yalnız avukatlardan Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Ebru Timtik şöyle demiş: direkt Doğan'ın Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunda şüpheli sıfasıyla kaydı var demiş, emniyet kaynakları. Ama avukat Ebru Timtik de bu kayıt, bu kaydın bulunduğu soruşturma Doğan vurulduktan sonra açıldığını söylemiş. Yani sabah saat dörtte direk vuruluyor, sonra aradan. Zaman geçtikten sonra böyle bir kayıt var elimizde diyorlar demiş. Çok tuhaf yani vahim durumlar var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı bu arada Türkiye'nin en önemli cinayet davalarından Rand Dink cinayeti soruşturması kapsamında hazırlanan iddianameyi eksiklik olduğu gerekçesiyle savcıya iade etmiş. Ve Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç, eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın da aralarında bulunduğu 25 şüpheli hakkında iddianame düzenlemiş. Eksiklikleri tamamlayınca iddianame tekrar başsavcılığa gönderilecek. 8 senedir devam ediyor. Hala belli değil. Tutuklu sayısı 5 olmuştu ve Muhittin Zenit, Özkan Numcu ve Ercan Demir cinayette ihmalleri olduğu gerekçesiyle eski EGM İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'te ihmali davranışla ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklanmışlardı. Cinayet döneminde İstihbarat Daire Başkanı Şube Müdürü olan Ali Fuat Yılmazer de 28 Mayıs'ta birkaç ay önce 2015 yani suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve tasarlayarak öldürmeye yardım suçlarından tutuklanmış. Böylece beşeç yükselmişti. Şimdi bir kısmı da gözaltından alınan şüphelilerin kimisi de savcılıkla kimisi de hakimlikçe serbest bırakılmıştı. Fakat tabi şeyden de bahsetmek gerekebilir. Ee, Hrant Dink'in avukatlarından Dink ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu e, Ahmet İlhan Güler ve Celalettin Cerrah'ın ortaya çıkan ifadelerini de değerlendirdikten sonra e, Hrant Dink hakkında yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi sahibi olmalarının yanı sıra Hrant Dink'in öldürüleceği bilgisine de sahiptiler diyorlar. Ve işte bu beş isim tutuklandı Yılmazer, Akgürek, Zenit, Mumcu ve Demir. Celalettin Cerrah ile Ahmet İlhan Güler de tutuklanmalılar. Haklarındaki davanın da Türk Ceza Kanunu'nun 83. madde uyarınca açılması gerekliliği bulunmaktadır demişti. O bir muğlaklık içinde bulunan bir başka durumdan bahsediyoruz. E, bu şey de ilginç alakalı. Bu şeyle alakalı çok özür dilerim. Dem dönmedi. Kırşehir'de e, ateşe verilen kitabevi ile alakalı da ilginç detaylar geliyor. E, aralarında HDP il binası ve Gül Kitabevi'nin de bulunduğu 4 iş yeri yakılmıştı. 32 ev ve iş yeri hasar görmüştü. Bu saldırıya ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazırladığı raporda devlet görevlilerinin bir dizi ihmal ve sorumsuzluğuna işaret ediliyormuş. Karakolu 70 metre uzaklıktaymış. Bu yakılan kitabevi. evi. E, 70 metre yani 15 saniyede falan geçirir herhalde. İşte CHP Ankara Milletvekilleri Necati Yılmaz ve Murat Emir hazırladıkları raporda şu tespitlere yer vermiş. Yaklaşık 1000 kişi toplanmış. Daha önce belediye araçlarından 3 kez anons yapılmış. Halk şehitlere saygı ve terörle lanet yürüyüşüne çağrılmış. Belediye, mi? belediye anonsu ile evet, beraber, belediye araçlarının kullandığı anonslarla beraber çağrılmış insanlar. Vali Şentürk'ün anlatımına göre ülke ocakları ve Osmanlı ocaklarının basın açıklaması yapacaklarına dair istihbarat alınmış. Bu nedenle açıklama engellenmemiş. Sadece HDP il binası önünde her zamanki tedbirler, tedbirlerden olan sınırlı sayıdaki güvenlik mensubu tarafından önlem alınmış. Türk bayrağı taşıyan ve bozkurt işareti yapan grup şehitler ölmez, vatan bölünmez diye slogan atmışlar. Kalabalık sosyal medyanın etkisiyle 5-6 bin kişiye ulaşmış. Kalabalıkta kimsenin tanımadığı ve şehre yabancı oldukları iddia edilen beyaz gömlekli kişiler tanıdık geliyor mu size? Yani Türkiye'nin yakın tarihine baktığınız zaman bu tip kimsenin tanımadığı ve şehre yabancı oldukları kişilerle e, ibaret bir tarih görebilirsiniz. Aynen Maraş'taki gibi ya da Çorum'daki gibi. İddiaya göre ellerindeki adresleri protestoculara yönlendirerek ellerindeki adreslere göre önceden belirlenmiş Kürt ve sol görüşlü vatandaşlara ait iş yerlerini yakmaya ve buralara zarar vermeyi teşvik etmişler. Bazı şahısların ellerinde önceden hazırlanmış benzin dolu pet şişeler gözlemlenmiş. Önce gül kitabı yakılmış ve sonrasında burada işimiz bitti sırada çöl pazarı var sözleri duyulmuş. Sonra diğer bölgelere doğru gidilmiş. Beyaz gömleklerin kime olduğu hakkında bilgi sahibi olunamamış. Şaşırdınız mı? Anca, Çok. Ancak bunların serseri takımından olduğu belirlenmiş. E, bu kişilerden... Ne demek serseri? Öyle yazmışlar serseri. <gülüyor> Nedir yani? <gülüyor> e, bir takım çapulcu. İş, belki de. Yani. İşçi, işi yüce olmayan mı demek? Vigilante de diyebilirsiniz belki de. Hı -hı. Bu kişilerden birinin iki gün önceden arabasının üzerine öttüğü büyük Türk bayrağı ile ana caddede ve bulvarda dolaştığı ölçü içerikli küfür, hakaret ve söylemlerde bulunduğu ee, ama polisin müdahale etmediği ifade edilmiş. Niye? Uzaktan takip etmişler çünkü kendisini bir polis aracı. <gülüyor> Özür dilerim. Ee, Çöl Pazarı adlı iş yeri e, Ahi polis karakolunun 70 metre e, mesafede olmasına karşın hiçbir müdahalede bulunulmamış. E, saat 22'de yani akşam 10'da da Vali Şentlülük kalabalıkla birlikte Toma'nın üzerine çıkarak istiklal marşını söyleyerek de ritüel tamamlanmış olmuş. Aynı şekilde birçok polisin göstericileri, onaylayıcı ve teşvik edici davranışlar içinde olduğu belirlenmiş. Yerde parlayan küçük cam parçaları var mı? Kristal Gecesi gibi. Yok burada teşvik edici ve onaylayıcı davranışlar içerisinde bulunduğu söylenen güvenlik güçleri var. Valinin ifadesine göre zaten az sayıda olan güvenlik güçleri bazı bölgelerde saldırganlarla mağdurun arasına girmeye çalışmışlar. Öyle de demeyin hemen şey yapmayın. Vatandaşlar bir adet Toma'nın var olduğunu belirtilirken saldırganları müdahalede bulunulmadığını, bir dur ihtarı olmadığını, su sıkılmadığını sadece eylemcileri serinletmek amacıyla havaya su sıkıldığı belirtilmiş. Tomalar eylemcileri serinletmek için havaya su püskürtüyormuş. Hmm. Toma'ya, Toma'ya şurada Taksim'deki Toma. Orada Kırşehir'de perhalatıcı Tomo olarak geçiyor. Böyle çeşitli detaylar var. Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Saymaz'ın haberini aktardım ben de. Kaç kişi tutuklu bu sayıları, binleri bulan hatta kaç dedim beş bin mi dedin demin? E, 2003 bine kadar çıkıyor. <gülüyor> Ondan sonra 10 on bine kadar ne çıktı diye de bir ibare kullandın demin. Neyse unuttum şimdi. E, 13 Ekim 2015'te Cihan Haber Ajansı'nın verdiği e, rakama göre 15 kişi tutuklanmış. Kaç, on, en, en yüksek rakam kaç demiştiniz? 10 bin gibi bir şey söyledi. 15 yani fena dildim. E, o görüntülerde de işte e, görünen insanlar, aralarında genç kızlar da var. E, taş atıyorlar, bilmem ne, motofkokteyli gibi şeylerle yakıyorlar yani olduğu gibi evet. binayı. İçeride de insanlar var. E, i̇çeride insanlar, aynı zamanda o yaşayanlar da var apartmanda. E, Kırşehir'in tek e, kitapçısıymış zaten. Belki de kitap ıı, yeterince kitap ıı, bulundurmadığı için kızılmış. E, o da olabilir. Hiç. Şöyle bir yöntem de geliştirebilirsiniz. Yani istihbaratçılık oynamak istiyorsanız ya da güvenlik görevliliğine merak salıyorsanız bu konularda alakalı çalışmak istiyorsanız e, açın videoyu önünüze bilgisayarınızda dönsün videoyu ve oradaki bu suçu işleyen kişi sayısını sayın. 15'ten muhtemelen daha fazla bir rakamı sadece dışarıdan bakan video izleyen kişi olarak cinside de 15'ten fazla insan görüyoruz. Evet. Zaten. Ya da sadece dükkanın içine yanan, kapının önünde yaktıkları çantaları içeri atan kişilerin sayısı adını muhtemelen o da 15'ten daha fazla olacaktır. Ama sarhoştuk, bilmiyorduk ne yaptığımızı. Şehrin bize. dışından geldik ve beyaz gömleğimiz vardı gibi ifadeler kullanabilirler. Yok, sar kullanmamışlar. Sarhoştuk demişler. Sarhoştuk demişler mi? Bir kısmı demiş. Osmanlı Ocak'tan hiç yakışmadı bu. Ama Osmanlı Ocak'tan ne yaptığını da bilmiyoruz. Bilmiyoruz tabii. Tabi. İdda ediliyor böyle şeyler. Ne yaptığımı bilmiyordum. Bir adı Galean'a geldim, heyecanlandım diyenler de var. Neden heyecanlanmışlar? Galeyana ne? geldim heyecanlandım insanlar içerideydi cayır cayır yakmak istedim evet. diyorlar. Tanıdık gene. Burası da Sivas'a doğru gidiyor yolumuz. Burada da. Evet Madıma ya da Çorum ya da Maraş. Maraş. <gülüyor> Ama savaş. Evet. E, şimdi durum bu. Sen bir ilginç haberden evet. bahsediyordun evet. bitirmeden onu söyleyelim bir uluslararası haber. Reuters'ın haberine göre Amerika Birleşik ABD'nin hükümetine e, Suudi Arabistan 4 savaş gemisi karşılığında tam 11.25 milyar dolar saymış. Ne Paraya savaş bak. gemisi? Bunlardı. 4 tane savaş gemisine 11.25 milyar dolar vermiş Suudi Arabistan. Kazıklanmış olamazlar mı? 11.25 milyar dolarlık 4 tane savaş gemisi mi olur? 11.25 bölüm 4'e. 11.25 Bölü dört hepsi aynı model değildir ama olsun ortalama bir rakam. 2.8 milyar dolar. Bir savaş gemisi. Bir savaş gemisi. Ki Hangi şirket? Yunanistan'a verseniz ülke ekonomisi kurtulur. Hangi şirket? Lockheed Martin tabii ki kim olabilir ki? Evet bu her şeyi izah edebilecek nitelikte bir şey. Bu arada hacla ilgili Suudi Arabistan demişken aklıma geldi. Hacla ilgili de dünden kalan bir haberimiz vardı onu da. Tamamladım dinleyicilerimizin bilgisini. Binden fazla olduğu iddia ediliyor Haç'ta ölen kişilerin sayısı. 2000'den. Aa doğru 2000 tamam. BBC Türkçenin bir 30 Eylül'de verdiği haber vardı. Binden fazla olduğu iddia ediliyordu. İran bu iddiaların başındaydı. Ee, ama Ekim ayında yani dün e, verilen rakam ise Ajans Press tarafı, Associated Press tarafından özür dilerim. E, yüz yetmiş 2177. Halbuki kendilerinin verdiği son rakam Suudi yetkililerin prensi filan 716 mı neydi? Yani ölenlerin çoğunun Nijerya, Kongo gibi Afrika, Sahra ülkelerinden geldiğini düşünürsek belki onları da insan yerine koymayan açıklamalarda bulunan kişiler olduğu da söylenebilir. Yani 1400 kişilik bir ufak fark olmuş. Arada Türkler de vardı. Afrikalılar ama. Ama e, zaten bütün sorunlar istifa etti. Değil mi? Suudi Arabistan'da mı? Evet, Suudi Arabistan'da Kral, Kral istifa başta... diye bir şey var mı? Var tabi. Kral istifa et krallıktan çekildi bunun üzerine. Sen duymadın Ben madra harikalar diyarında. Ben duymadım açıkçası. Kusura bakmayın. Ağzı dua etti. Utanç içindeyim dedi. Hele bu yalan da beni aldatmışlar dedi ve tümü lağvettim hükümeti dedi. Kendi krallığı da bırakıyorum. Ve Türkiye'de şeye yerleşeceğim dedi. Boğazda da bir yerde oturacağım. Kendi başıma bakacağım çaresine Sarraf'la komşu. Evet. evet. Karşı komşu ama. Aynı yakada değiller. Yani. Daha iyi. Sarraf çünkü muhtemelen başka sünni olmayabilir. Yalnız neyse. dikkatli olmak lazım. Suudi Arabistan'da ne yapacağı belli olmuyor. Daha geçen gün kendi müttefiklerini vurdu. 30 kişi yanlışlıkla. Yemen'de düzenlediği operasyonda. Yani evet. biraz dikkatli olmak lazım Suudi Arabistan'da komşu olduğunuzda. Yas ilan ettik. Ama Suruç'ta yolları. yas, e, yani kral öldüğü zaman şey e, yas ilan etmişti Erdoğan. Kralın ölümü kaç kişiye bedel mi diye soracaksınız. E, onu da sorayım. Suruç'ta olmadı hiç yas. Suruç'ta olmadı. Suruç'ta 31 kişi hayatını kaybetmişti, 104 kişi yaralanmıştı. 34. 34, 34 mü? Özür dilerim. 34 kişi e, ölmüştü ve 104 kişi yaralanmıştı. E, yas ilan edilmemişti. Ama kralın ölümünden ardından, ölümünlerden yas ilan edilmişti. Ankara'da 102 kişi. Evet, e, son rakam 102'yi. 102, 102 kişi hayatını kaybettiği zaman e, yas ilan edilmişti. Evet. Yani 34 ile 102 arasındaki bir rakamındaki insanın ölümüne tekabül ediyor e, hükümet açısından. Ve istifa ölüm. eden olmamıştı. Benim de refleks <Gülüyor> demişti ha. bakan. Peki, yavaş yavaş bitiriyoruz. Suat Kınıklıoğlu'nun çok ilginç bir yazısı vardı ama vakit bulamayacağız okumaya. New York Times'da çıkmış eski Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleriyle. Yani sadece başlığını söyleyelim, Kendisi, kendim ettim, kendim buldum şeklinde bir şey. Yani Türkiye kendisini mahvetti, bu yola nasıl girdi ve buradan çıkış çok zor olabilir anlamında. ...Türki's self inflicted Disaster... ...diye 19 Ekim tarihli... ...bir yazısı... ...ve çok ciddi bir... ...yani... ...başlangıçta çarpıcı bir... ...politik... ...şey başlamıştı diyor... ...yolculuk... ...ama şimdi tam bir... ...felakete doğru gidiyor... Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye demokrasisini konsolide etmek, sağlamlaştırmak, Kürt meselesini çözmek ve Avrupa Birliği'ne Birliği üye olmak projesi tamamen iflas etmiştir diye e, bitiyor yeni bir liderliğe ve siyasi zihniyete, vizyona ihtiyacı var diyor. İlginç bir yazı. Evet, belki önümüzdeki yazılmış günlerde daha, daha okuyabiliriz. Son olarak da şeyi söyleyelim. Bu seçim günlerine yaklaşmışken açık gazetede ağırlıklı olarak bu konuyu da işlemeye çalışıyoruz. Oy ve ötesi derneğinin çalışmaları müşahit aranıyor etkinliğiyle gönülleri seferber etmişti. Seçime iki hafta kala kırk bin gönüllü sayısına ulaşmış. Dün Açık Dergi programında açık e, radyonun e, temsil ediliyorlardı. Yarın da e, bizim konuğumuz olacaklar. Açık Gazetenin yani 18 Ekim Pazar günü düzenlediği etkinlikle 7 Haziran seçim öncesinde bir haftadaki gönüllü sayısına sadece 6 saat içinde ulaşmış başarılı bir yani hızlanma var. Türkiye'nin dört bir tarafındaki gönüllüler tarafından büyük ilgiyle takip edildi bu etkinlik diyor. Ve son 3 seçimde oy ve ötesi gönüllüsü olarak görev alan Tanem Sivar ve Beliz Özkan'ın sunumuyla 8 saat boyunca oy ve ötesi kanalından canlı yayınlanmış. Bu etkinlikte 22 aşkın gönüllü Türkiye genelinde toplam 36 bin gönüllüyü arayarak en az bir kişiyi daha aralarına katmalarını istemişler ve böylece son 10 güne 40 bin gönüllüyle girmiş daha da ihtiyaçları var elbette yarında çağrıları son 10 günlük hedef en az 10 bin gönüllüye daha ulaşabilmekmiş. Evet. Oy ve ötesi. Evet bitiriyoruz herhalde. Benim ufak bir sorum var. Daha doğrusu benim değil de dinleyicilerimizden gelen bir soru var dünkü yayınla alakalı olarak. Ee, bir sorunuz vardı hatırlarsınız. Ee, neden çocuklara doğal afetlerin tayfun gibi, e, Bora gibi. Bora gibi isimleri veriliyor denildi. Ee, dinleyicilerimizden gelen yoğun istek üzerine bu soruyu size yöneltiyorum ben de. Peki neden e, tayfunlara ve siklonlara insan ismi veriliyor? Mesela Aynen. baktığınız zaman e, Terry var. Evet. Doğu, e, Kuzey Doğu Pasifik isimleri mesela siklonların, kasırgaların, evet. e, Selia var, Derby var, Restel var, Frank var, george var, Howard var. Atlantik isimlerinin arasında Cindy var. Ee, Harvey var, Yose var, Lee var, Maria var. Yani böyle insan isimleri de var. Evet, bence bu uygulama e, yanlış olmayabilir ama seçilen isimlerin yanlış olduğunu düşünüyorum. Şimdi önerim yeni bir öneri getiriyorum. <gülüyor> bu isimlere mesela e, şimdi yok ama artık maalesef aramızda değil şey olarak siyaset aktif siyasette diye ama Harper ismi verilmesi. Bush. Lazım. ...Bush ismi verilmesi lazım... ...Obama ismi verilmesi lazım... ...bu şey yol açan... ...bütün petrol şirketlerinin... ...emrinde çalışan... ...lobi yani... ...ya da onun baskısına boyun eğen... ...ne kadar siyasi lider varsa... ...sadece her birine onların isimleri verilmeli... ...ve böyle bir resmi geçit yapılmalı... ...muhtemelen de bu kadar fazla sayıya sahip olabilecek... ...yandaş demeyelim hadi fosil yakıt bağımlısı siyasi ismi bulabiliriz. Rahatlıkla bulabiliriz. Türkiye'den de çıkar. Ben şimdi adaylarım var ama söylemeyeyim. Daha sonra Türkiye'de sel olduğu zaman bazı isimleri de biz de takmayı deneyebiliriz. Olabilir. Peki. Şimdi o zaman Menfred Men'le 75. yaş gününde bir parça da dinleyerek ona günaydın diyelim Menfred Men'den. Ünlü parçalarından biri Öfügoda Go Go Now yani gideceksen şimdi git. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. checaste.